Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat Bugün 1 Eylül Cuma Yıl 2023 Ay 9 Gün 244 Hızır 119 1445 Hicri Sefer 16 1439 Rumi Ağustos 19 Dünya Barış Günü İstanbul Radyosu'nun Kuruluş Günü 1927 Alman ordularının Polonya'ya girmesi ve Dünya Savaşı'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, 1939. Günün Sözü Savaş olunca ilk ölen gerçektir. Rudyard Kipling Dünya Barış Günü İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1 Eylül günü, bazı ülkelerde Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan ve sonuçta 55 milyon kişinin doğrudan ölümüne yol açan 2. Dünya Savaşı'nın 50. yılının anıldığı 1 Eylül 1989'da Dünya Barış Günü ilan edildi bazı ülkelerde. Asıl Dünya Barış Günü 21 Eylül'de. Günün Tarihi 14 yıl önce bugün 1 Eylül 2009'da ünlü besteci Nevit Kodallı vefat etti. Önemli eserleri Atatürk Oratoriosu, Hürrem Sultan Balesi, telli turna ve güzelleme. Günün tarihi: 542 yıl önce bugün, yani 1 Eylül 1481'de Galata Saray Lisesi, devlet adamı yetiştirmek amacıyla İkinci Beyazıt tarafından kurulmuştu. Büyük saatli Marif takımı. Merhaba herkes, Açık Radyo 95.0, Açık Radyo.com.tr ve Açık Gazete, bu haftanın son Açık Gazetesi başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gıçku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Necad Yavaşoğulları ve bulutsuzluk özleminden kimse barıştan söz etmiyor adlı parçayla başladık. Çünkü bazı ülkelerde söylendiği gibi bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre ise asıl barış günü 21 Eylül. Ama birden fazla barış günü kutlamakta, barışı kutlamakta sakınca yok diye düşünerek başladık işe. Aslında bu konuda T24 yazarlarından çizer ve açık radyon programcılarından Aydan Çelik hoş bir yazı yazmış ve T24'te diyor ki Eylül kafamı karıştırıyorsun başlıklı yazıda memleketimizde bu barış marış işleri genellikle solcuların üstüne vazife olduğu için 21 Eylül'ü umursayan pek yoktur. Tek mesajlar, temenniler duyarsınız ama 1 Eylül'e kıyasla sesleri pek bir cılızdır. Eylül'ün kafa karışıklığı daha ilk gün başlar. 1 Eylül hem av mevsimi hem de adli yılın başlangıç günüdür. Adalet ve avın aynı gün başlıyor olması size de çok manidar gelmiyor mu? <gülüyor> diye sormuş ve bir de çizim yapmış. İsimi, sözü harflere değil çizgiye bırakayım o daha iyi açıklar deyip. Adalet Tanrıçası Temis'in avlandığı bir tekneden balık avlandığı sular içinde kaldığı elimde terazisi ve adaletin kılıcı sulardan çekilip balık gibi avlandığı bir çizim yapmış. Gayet manidar. <gülüyor> 1 Eylül aynı zamanda Dünya Barış Günü'dür. Memleketimizde de o gün kutlanır. Nazilerin Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939'a göndermedir. İkinci Dünya Savaşı'nın fitilinin o gün ateşlendiği kabul edilir. Ama fakat bir Dünya Barış Günü daha var. O da yine bu ayın 21. günü <gülüyor> kutlanır. İki tane barış günü olması bir soğuk savaş ürünüdür diyor Sovyetler Birliği. <gülüyor> ve Barşova Paktı üyeleri 1 Eylül barış günü ilan ettikten çok zaman sonra Birleşmiş Milletler alternatif bir gün yaratma derdine düştü. Önce Eylül'ün 3. Salı günü kararlaştırıldı. Sonra sabit bir tarihte 21 Eylül'de karar kılındı diyor. Memleketimizde bu barış marış işleri genellikle solcular üstüne vazife olduğu için de işte pek yok Umursayan. 1 Eylül'e kıyasla sesleri pek bir cılızdır diye. Ondan sonra da başka İlgilş şeylerden de bahsediyor ama şimdilik barışla ilgili bu kadar konuşmamız yeterli herhalde. Bir özetleme yapmaya çalışalım şimdi tarihe bugüne geçmeden önce Bir kere tropik İtalya fırtınası pek çok zarar vererek 300 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Ve, ve İdaliye Atlantik'te ilerledi. Kuzey Karalayına da kendilerini daha yoğun bir yağmur ve muhtemel ortumlara hazırlarlarken hala Florida'da da iki kişinin öldüğü belirtiliyor. Araba kazaları olmuş, aşırı havadan kurtulmaya çalışırlarken arabalarıyla ve Florida'nın Big Bend diye büyük büklüm diye çevirebiliriz belki bölgesinde Meksika Körfezi'nde e, bazı ta tahliye edilen kişiler evlerine yıkılmış yıkık dökük perişan evlerine dönmüşler ama son derece ciddi Sorunlar oldu ve hatta Başkan Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Artık iklim krizinin Etkilerini kimsenin inkar edebileceğini Zannetmiyorum Etrafa bir bakın tarihi Tamamen yani şimdiye kadar hiç görülmemiş Bu bölgede Florida'da filan Feraketli bir tarihi seller olmuş ve en yoğun kuraklıkta aynı zamanda aşırı sıcaklarda aynı zamanda ve çok önemli orman yangınları da aynı zamanda çok ağır zararlar verdi hiç görmediğimiz kadar demiş ama iklim, şeyi ilan, iklim acil durumu bütün ülke çapında ilan etmemiş bildiğim kadarıyla sen duydun mu Özdeş? galiba Bunları ülke çapında şeyin... tabi ilan edilmedi. Eyalet ama... çapında ama bir, bir takım tedbirler alınmıştı. Evet ama ülke, dünya çapında ilan edilmesi lazımca yani de... acil durumu ilan edilmesi evet, evet. İklim aktivistlerinin talebi çok uzun zamandan beri Biden'a yönelik. Bu sayede bir dizi e, uygulamayı hızlıca başkanlık yetkilerini kullanarak alabilir. İşte fosil yakıtlardan acil çıkış gibi. Ee, ama bu konuda asla adım atmıyor tabii Joe Biden. Evet, tek yolu da bu halbuki çok enteresan da bir şey olmuş. DeSantis, Cumhuriyetçi partili e, valisi e, Florida bölgesinin idalya fırtınası ortalığı tarıma ederken şeyin evini de talihsizdi. Florida'da DeSantis'in malikanesini diyeyim. ...harika bir bahçesi... ...ve güzel bir binası var... ...tam halikâne... Yani. ...bir barış... ...şey için, basın için bir konferans yaparken... ...kendi evine de... ...ironik bir şekilde... ...bu da çok ilginç bir şey aslında... ...salon.com'da çıkan bir haber vardı... Devasa bir ağaç yıkılmış bahçesinde Hem de malikaneye de zarar vermiş Tam da basın açıklaması yaparken De Santis demiş ki Evet 150 yıllık bir ağaç vardı demiş Diye bölündü demiş Bak, Bakımsızlıktandır <gülüyor> yani Gerçekten an antik bir ağaç olduğunu söyleyebilirim Kadim bir ağaç olduğunu demiş bir kısmı düştü ama bizim bana ve çocuklarıma eşime ve çocuklarıma üç çocuğu vermiş bir şey olmadı demiş biz bu fırtınadan etkilenen herkesle dualarımız onlarla beraber dedikten sonra bir kısmı şimdi bütün ağacı kesmiyoruz demiş ama e, kesersek de şöyle de olabilir çocuklarımız için çocuklarım için Beyzbol oynama halı ayrı bir yer açılır diye de tam Öyle anlamıyla tarih... E beysbol sopasını da ağaçtan yapsınlar. E tabii. <gülüyor> hazır keserken hazır kes. Aynen böyle söylemiş ama yani <gülüyor> bundan daha iyi bir itiraf olamazdı. Doğrusun istersen salon kondu. Gerekçe şeyi ağacın yıkılma nedenine dair bir şey söylemiş mi? Söylemiş. Evet böyle ikiye yarılmasına yol açtı bu fırtına. Fırtına Demiş Evet. Bakımsızlık Aman falan hatırlarsanız Donald Trump Kaliforniya'daki büyük orman yangınlarından dolayı demokratların kötü orman yönetimini suçlamıştı öyle iklim değişimi vesaire falan böyle şeyleri bağlamayın diyordu. Evet bağlamamıştı. Valla son derece e, tuhaf açıklamalar ve şeylerle geçiyor bütün dünya böyle bir, bir, insanların ne medyayı da tak, taklit ediyor. Doğrudur, doğrusu şey Hangisi önce geliyor bilemiyorum yani siyasetçiler mi medya mı büyük yerleşik medya mı? Fakat demokrasi nalda bu sabah yayınladığımız son derece önemli bir söyleşi vardı. Peter Kahn'mışlar yakından takip etmeye çalıştığımız Amerika'nın ve dünyanın önemli siyasi şeylerden iklim bilimcilerinden aynı zamanda da aktivist kendisi tutuklanmış. Kendisini tutuklatmıştı geçen sene hatırladığım kadarıyla. Yani 125 yıldan fazla bir zamandan beri 300 bin insanın da elektriksiz kalmasına yol açan ee, İdalia Tayfunu'yla ilgili de konuşmuşlar. Kuzey Carolina'da da devam ediyor. Ve e, şeye Peter Calmes'a soruyorlar işte. Amy Goodman ve Nermin şey e, ne oluyor, ne bitiyor diye soruyorlar falan. Anlamıyor kamuoyu benim kanaatime göre ne kadar büyük bir felaket içinde olduğumuzu, derin bir aciliyet durumu içinde olduğumuzu kavramıyor. Bu önümüzdeki yıllarda göreceğimiz aşırılıkların sadece küçük bir parçası. Daha başlangıç, bu daha başlangıç demiş Peter Calmes. <gülüyor> Ve bana sorarsanız dehşet verici, tamamen dehşet verici bir şey. <gülüyor> insanların <gülüyor> halkın Önümüzdeki yıllarda neler göreceğimizi anlamaya başla, başlamadığını düşünüyorum. Bana sorarsanız korkunç demiş ve e, bu etkilerin ne kadar geri dönüşsüz olduğunu, geri döndürülemez olduğunu, bunu geri çevirmemize imkan yok demiş. Yani bu şey gibi değil bir parkta atılmış çerçöpün çöplük toplanıp temizlenmesi gibi değil diyor. Bu gezegenin ne kadar sıcak olmasına, ısınmasına yol açacağımız ve buna ne kadar izin vereceğimiz çok uzun zaman bu sıcaklık kalacak ve asıl mesele bu demiş ve benim de söylemek istediğim kendimin de dahil olduğu iklim bilimciler on yıllardır dünya liderleri de denen kişiler tarafından ihmal ediliyorlar ve kavramış. Görünmüyorlar demiş ve şey de söylüyor bütün bu görmekte olduğumuz işte e, Yunanistan'daki e, yangınları Maui'deki, Hawaii'deki birkaç hafta önce gördüğümüz şeyler. Vermont'ta gör, bu sene e, gördüğümüz büyük seller Pakistan'ın geçen yaz yaşadığı ve bütün ülkeyi neredeyse ülkenin büyük çoğunluğunu basan sular ve gördüğümüz bu sıcak rekor, sıcaklık rekorları da daha da kötü, daha da kötü olacak. Ve biz eşiğindeyiz artık. Lineer değil, non-lineer doğrusal olmayan değişimlerin içindeyiz. Dolayısıyla çok hızlı değişecek ve to topluma da etkisi son derece karmaşık şekillerde olacak. Yani i̇nsanların düşündüğünden çok daha kırılgan, vur vurulabilir olduğumuzu da Yakın zamana kadar böyle düşündüklerini de biliyoruz insanların eğer değişmediyse diyor ve bölgesel sıcak dalgaları olacak yakında ve mesela önümüzdeki yıllarda birkaç gün içinde bir milyon insanın ölümüne yol açacak durumlar olacak diye son derece ürkütücü açıklamalar yapmış. Bunların etraflıca bu makalenin bu daha doğrusu mülakatın ayrıntılarını belki daha sonra. Saat 10 ile 10.30 arasındaki süre içinde kullanma imkanı buluruz diye şimdilik buradan, bundan vazgeçelim. Ama son derece önemli olduğunu düşünüyorum son yıllarda gördüğümüz en önemli mülakatlardan biri, açıklamalardan biri. Öte yandan diğer haberlere de bakacak olursak Johannesburg'da korkunç bir yangın oldu Güney Afrika'da. En az 70, 74 kişinin öldüğü belirtiliyor. Beş katlı bir binada ve evet, maalesef terk edilmiş bir binada aslında yangın çıkmış. Ve çok büyük bir önemi var. Niye terk edilmiş bir yangın, binada yangın çıkıyor? Çünkü içinde göçmenler barındırılıyor. Evet. Yani çok çok acayip yani. Ve en az 7 çocuğun ünler arasında olduğu haberi var. Dehşet verici Sosyal medyada dehşet verici Cesetlerin sokaklara Yığıldığını Ve insanların Ekiplerin yeni yeni Ölen var mı yok mu diye Araştırdıklarını gösteren Videolar var Ve alt, Yüksek katlardan dördüncü kattan Beşinci kattan atlayarak Hayatlarını kaybedenler var Ve kaçmaya çalışan insanların Görüntüleri de var yani evet kapalı bir binada insanın olmaması gerektiğini söyledikleri bir binada böyle bir şey. Bir zamanlar binanın bir de sembolik önemi varmış. Yani demokrasinin ağda var. Apartheid, apartheid ya da ülkesi ülk ayrımına dayanan rejimin hükümetinin siyah işçileri... ...kontrol ettiği, kaydını yaptığı bir binaymış. Hmm. Bu da sembolik. Yani her şey artık sembolik bir evet. hale geldi diyebiliriz değil mi? Atenean evet. Birleşmiş Milletler'de... ...Ethiyopya'dın Amhara bölgesinde... ...183 kişinin öldüğünü belirtiyor. Oradaki orduyla... Fano denilen milisler arasında... Geçen ay boyunca en az 182 kişi öldüğü haberi var. Göçmenlerden bahsetmişken El Paso bölgesinde, Teksas'ın El Paso bölgesinde geçmeye çalışan mültecilerin ölüm sayısı da 25 yılın rekorunu kırmış. En az 136 kişi ve bu en az 136 kişi de yüz, yüzünün 100 kişinin Mayıs'ta sıcaklıklar artmaya başladığı zaman e, kaydedildiği söyleniyor. Geçen yıla göre %87, en az %87 arttığı belirtiliyor. Böyle bir şey. Ee, başka önemli haber olarak ne var? Sarabağ'da ee, süren ambargo var. Evet, evet. Onunla ilgili de önemli haberler var ve ölümler görüneye başlamış durumda değil mi? 120 bin Ermeni'nin yaşadığı bölgede aylardan beri e, Azerbaycan'ın ağır bir ablukası e, bulunuyor. Dolayısıyla gıda, ilaç hiçbir şey e, giremiyor. Buna da, dair çok sayıda çarpıcı haber var. Hatta biz dün verme fırsatı bulamadık ama en son Paris Belediye Başkanı e, ...dahi bir yardım konvoyuyla birlikte Karabağ'a önce insanı... ...ardından Karabağ'a girmeye çalışıyor. En Hidalgo e, fakat ne Paris Belediye kendisi... Başkanı Anne Hidalgo. Evet. E, ne kendisi ne de e, yanındaki e, onunla birlikte gelen yardım konvoyu... E, ...Karabağ'a alınmamış. Evet. Birleşmiş Milletler'in açıklaması da e, var... Durum, genel son dünyanın genel durumu hakkında da uluslararası bir nükleer denemelere karşı gün mücadele günüymüş aynı zamanda bu bazı ülkelerdeki barış gününün yanı sıra uluslararası nükleer denemelere son verilmesi yasaklanması günü o da dünya çapında Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres şu anda 13 bin nükleer silah depolanmış durumda dünyanın dört bir yanında. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya başını çekiyorlar. %90'ını dünyanın nükleer silahlanma silahlarının %90'ı onlardaymış. Ve Guterres demiş ki bir karşılıklı yükselen bu güvensizlik ortamı Tam bir yok oluşun reçetesinden ibarettir. Dolayısıyla hiçbir şart çürüt olmaksızın derhal bütün ülkeler bu nükleer silahsızlanma antlaşmasına imzasını koymayanların hemen koyması gerekir demişler. Ama nükleer e, silahsızlanma öyle... değil de e, nükleer testlerin ya, ya denemelerin. De... Evet hap edersiniz yanlış söyledim haklısın. Keşke silahsızlanma olsa. Koşta, tabii. <gülüyor> olsa evet. Ve şu an bir başka bir Birleşmiş Milletlerden gelen bir şey dünyadaki bilinen canlı türlerinin beşte biri UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in bu en büyük kültür mirasını korumakla ilgili kuruluşunun listesine göre beşte biri bütün bilinen türlerin dünya koruma herhalde evet, dünya mirası sitelerindeymiş. Çünkü... Bu bu iyi bir haber mi kötü bir haber mi mesela anlayamadığım şeylerden bir tanesi. Çünkü bir yandan koruma alanlarının başarılı olduğu anlamına geliyor dolayısıyla daha fazla koruma alanı oluşturulsun ama bir yandan Dünyanın sadece %1'i bu şekilde UNESCO'nun koruma alanı e, olarak ilan ettiği yerlermiş. Yani geri kalan alanlarda demek ki biyoçeşitlilik korkunç bir şekilde yok, yok edilmiş. Evet. Sadece gezegenin %1'lik bir bölümünde korunan, o da sınırlı ölçekte korunan bir bölümünde tüm e, canlıların 5'te 1'i e, varmış. Oralarda evet. elden gitse demek ki iyice çökecek biyoçeşitlilik. Evet, esas itibariyle bir de muazzam bir göçmen sorunu devam ediyor. Sık sık değiniyoruz. Şimdi de o sıcakların yeni bir haber New York Times'dan Edgar Sandoval imzalı bir haberdi. Göçmen ölümlerine büyük katkıda bulunuyormuş sıca sıcaklar. Yani sadece işte biraz önce değindim. Meksika'dan geçmeye çalışırken Amerika'ya 500'den fazla insan bu yıl bu içinde daha evet. 7 daha içinde ölmüşler. Ee, Göçmen sorunu muazzam bir gider, De katliamı bir katliamı gibi gerçekten. Evet. 500 kişi sınırı geçmeye çalışırken böyle açılan ateş sonucu falan değil. E, oradaki çevre koşullarının zorluğu sebebiyle kalp krizinden, susuzluktan, dehidrasyondan e, bir dizi başka hastalıktan özellikle boğularak bir sınır boyunda Rio Grande denilen nehri geçmeye çalışırken e, vesaire bu şekilde ölüyorlarmış. Bir de aşırı sıcak dalgası daha da fazla ölüme sebep olduğu muhtemelen deniyor bu çünkü tam kanıtlanamıyor. Zaten insanların e, cesetlerine bile çok zor ulaşıyorlarmış. Evet. Bir e, iyi diyebileceğim bir haber. Proud Boys diye adlandırılan bu eski e, Gurur, gurur olanları diye mi çevireceğiz nedir yani bu 6 e, Ocak 2000 e, seçim, ön, seçim sonrası Donald Trump'ın seçim kaybetmesine karşı bütün aşırı sağcı kimisi faşist kişilerin kapitol baskınında da yer alan iki kişinin biri 17 biri de 15 yıla mahkum edildikleri haberi var. Bir ceza olarak ee, Onu da söyleyebiliriz. Bir de iyi, ikinci bir iyi haber vereyim. Ee, Doğu Afrika'nın Doğu Afrika'daki bu Konga'daki filan e, ham petrol boru hattının durdurulması için dünya çapında bir dayanışma olduğu ortaya çıkmış. Henüz yani tamamen Afrika kıtasını da neredeyse bitirebilecek nitelikte çok önemli bir proje bu. Onu ulusal için, parktan geçecek olan. Evet ulusal parktan geçecek olan. Onu da e, buna karşı da büyük bir hamle görülüyor. Bakalım ne olacak diye söyleyebiliriz. Peki o zaman şimdi tarihte bugüne bir bakabiliriz. 1923 yılında bugün Tokyo depremi gerçekleşiyor. 1 Eylül 1923'teki bu depremde Tokyo'daki yapıların %45'i, Yokohama'dakilerin ise %90'ı yıkılmış bu dev e, depremde. Tokyo'da birkaç dakika sonra 130 yangın çıkıyor. 110 bin kişi ölüyor toplamda e, bu yangınlar ve deprem deprem sebebiyle. 2,5 milyon kişi evsiz kalmış. Japonya'nın ırkçıları bu büyük felaketin sorumlusu olarak Korelileri ilan etmiş. Bu son dönemlerde hem Türkiye'deki depremde hem bir dizi meselede öne çıkan bir konu. O sırada Kore çoktandır Japonya'nın sömürgesiymiş ve Japon adalarında çok sayıda Koreli yaşıyormuş. Tokyo'daki yangınlar çıkalı bir saat olmuş ki... Polis merkezine sayısız ihbar yağıyor. Koreliler hırsızlık yapıyor. Koreliler büyük gruplar halinde Japonlara saldırıyor. Koreliler yangın çıkardı. Koreliler kuyuları zehirledi. Koreliler polis kılığında ortalıkta dolaşıyor. Bunlar polis merkezine gelen ihbarlar. Ardından bazı gruplar Korelileri veya Koreli olduğunu düşündükleri insanları öldürmeye de başlamışlar. Bu ırkçı gerilim üzerine yaşanan katliamlarda Japonlara göre 850 Korelilere göre ise 6.650 Koreli öldürülmüş. O arada fark var evet. Epey bir fark olduğu anlaşılıyor. Evet. Korelilere benzeyenler beni en çok etkiledi bu tarihte bugün notunda. Yani Koreli olduğunu düşündüğü, benzettikleri insanları <gülüyor> öldür, öldürmüşler. <gülüyor> 1939'da bugünse Nazi Almanya'sı Polonya'yı işgale başladı. Tarihte bugün de söylediğimiz gibi daha doğrusu saatli takviminde. Ve Almanya ve Rusya 1939 Ağustos'unda Ribbentrop-Molotov Antlaşması ile Antlaşması daha doğrusu Polonya'yı tekrar paylaşmaya karar vermişlerdi. Bir hafta sonra da Hitler orduları harekete geçmişti bu antlaşmaya aykırı olarak. 15 gün sonra da Sovyet orduları da şey olarak e, paylaşıyorlar zaten Polonya'yı. Anlaş anlaşmaya aykırı değil yani. Ha evet ama Stalin'in e uzlaşıyor Hitler. Yani. Uzlaşıyor Hitler e, ya, evet. Yarısı senin yarısı benim. Ve 15 gün sonra da Sovyet orduları doğrudan doğudan doğrudan girerek hem doğrudan hem doğrudan direnmekte olan Polonya'yı da arkadan vuruyor. Dolunay ordusu birkaç hafta içinde dağılıyor, yeniliyor. Dünya genelinde de Almanya'nın başarılı savaş taktiğini tanımlamak üzere yeni bir terim kullanılmaya başlanmış. Blitzkrieg ya da Yıldırım Harbi. Bu taktik muazzam bir hava kuvveti tarafından desteklenen büyük dev, güçlü zırhlı birlikler tarafından sürpriz saldırı, şok saldırısı düzenlenmesini içeriyor. Almanya 1 Eylül 1939'da gün ağrırken yaklaşık 900 bombardıman uçağı ve 400'den fazla avcı uçağı tarafından desteklenen 2000'i aşkın tanktan oluşan bir öncü birlikle sürpriz bir saldırı düzenlemiş. Buna bu kadar araç gereçli ve askerle nasıl sürpriz oluyor bilmiyorum ama savaşa 1,5 milyon asker yönlendirmiş. İngiltere ile Fransa da 3 Eylül 1939'da Almanya karşı savaş ilan ediyor. Sonradan Fransa teslim olacaktır Almanya'ya. Sovyetler Birliği 17 Eylül'de Polonya'yı doğrudan işgal ederek Alman işgal bölgesine ulaşmış ancak Nazi ordusuna ateş etmiyor. Hiçbir ülkeden destek alamayan Polonya ordusu da 27 Eylül'de teslim oluyor. Yaklaşık 6 milyon Polonya vatandaşı yani to, toplam nüfusun yaklaşık 5'te 1'i, %21,4'ü %21, 1939'da 45 yılları arasında işgal sonucunda ölmüş. Yani Polonya muazzam bir kayıp veriyor. Her 5 kişiden biri, hatta fazlası ölüyor. Bunların yarısı etnik Polonyalılar, diğer yarısı da Tahmin edilebileceği gibi Polonyalı Yahudiler ölümlerin %90'dan fazlası askeri olmayan, sivillerin ölmesi. Yani Nazi ve İkinci Dünya Savaşı hakkında çok fazla bilgi okutulmuyor okullarda herhangi bir kademesinde ama bunların bilinmesinde belki ders olabilmesi, geleceğe ışık tutabilmesi açısından çok önemli veriler var burada. Yine 1939 yılında bugün aynı yerde Dünya Savaşı'nın başladığı Polonya'nın bu sefer Gdańsk ya da bugünkü adıyla Danzig liman şehrinde e, Polonya pastanesinde çalışan 56 işçi silahlanıp Nazi işgaline karşı direnişe geçmiş ordudan bağımsız olarak. İşçiler, polis, SS ve Esa gönüllüleri ve Nazi yanlısı Almanlar tarafından desteklenen Alman birliklerinin ilk iki saldırısında püskürtmüşler. 15 saatlik çatışmadan sonra ise işçiler teslim olmak durumunda kalmış. Hiçbiri asker olmadığı için haydut olarak yargılanmışlar Naziler tarafından ve idam edilmişler. 1979'da ise Gdansk'da onların onuruna bir anıt da edilmiş. Evet, 56 cesur postane işçisi. Evet. Liman'daki. Gdansk'taki. 2007'de de bugün Guardian gazetesi şu anda Pakistan topraklarında bulunan bir bölgede Hintli askerlerin 1930'lardan itibaren İngiliz sömürge yönetimi tarafından kimyasal silah testlerine tabi tutulduğunu ortaya çıkartmış. Yani 70 Yedi yıl sonra. sonra ortaya çıkıyor bu korkunç suç insanlık suçu haberde İngiltere yönetimi adına Britanya yönetimi adına testleri gerçekleştiren bilim insanlarının askerlerde ciddi yanıkları yanıklara sebep olan hardal gazının Asyalıların derisinde beyazların derisinden daha fazla zarar verip vermediğini görmeye amaçladıkları da yer alıyormuş. Biraz bir örtü bir tarafı da var mı sence? Olur <gülüyor> biraz mu? varmış. Herhalde. Evet. Neyse <gülüyor> hani ama <gülüyor> Hindistan'da da şimdi hedefi aydan sonra güneşe çevirmiş. Güneşe <gülüyor> çevirmiş. Evet. evet güneşe roket gönderiyormuş. Güneşin zaptı yakın mı? <gülüyor> Bu şekilde <gülüyor> kastedilmemişti ama evet. <gülüyor> evet. Peki ara verdik. Açık gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-7 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve biraz daha bu hava durumları, aşırı hava durumlarıyla ilgili de son derece çarpıcı birkaç bilgi daha var. Onları da söyleyerek devam edelim isterseniz. İsviçre'den neler olmuş değil mi? İsviçre'de çok ilginç bir... Ee, olay gerçekleşiyor. O da sıcaklıkların radikal bir şekilde düşmüş olması. Ee, İsviçrenin Zürih merkezli hava durumu şirketi Meteo News'a göre ülke genelinde Ağustos ayında sıcaklık 1991-2020'ye kadar olan sıcaklık ortalamasının 2 derece üzerinde seyrediyordu. Ee, yani İsviçre tarihinin gördüğü en sıcak, sıcak evet, dönemlerden bir tanesiydi. Ee, mesela Zermat bölgesinde deniyor. 24 Ağustos'ta termometreler 31,2 dereceyi e, gösteriyor. İsviçre'nin dağlık bir bölge olduğunu. E, hemen, 1638 metre rakımlı termat <gülüyor> bölgesi yani burada. Evet. O 24 <gülüyor> Temmuz'da şey Ağustos'ta 31,2 derece. 28 Ağustos'ta sıcaklık 0,5 dereceye düşmüş ve kar yağmış. Bir Aynı <gülüyor> bölgede değil mi? 4 evet. gün sonra... Nasıl 31 derece düşürebiliyor bilmiyorum ama böyle radikal bir durum yaşanmış diğer yerlerde de yağmur görülmüş İsviçre'nin birçok yerinde. Kimse de şaşırmıyor değil mi? Peter Kalmus'a göre bu bu hep böyle olacak bundan sonra iklim bilimci ve aktivist yani böyle tuhaf bir radikal değişiklikler olacak ve bu da, bu daha başlangıç diyor üstelik. <gülüyor> Evet işte Yunanistan'da da yangınlar meclis gündeminde hala bitmedi korkunç şey Nikolaus e, Bitmediği de, gibi yenileri de çıkıyormuş Evet evet Parlamentoda çok ciddi bir e, tartışma yaşanmış Nikolaus Stelia gazete duvarda anlatıyor Parlamentoda konuşulanları Miçotakis Evros'ta yani Meriç'te devam eden yangının soruşturulduğunu ee, söylemiş. Çünkü tabii ki kundakçı arıyorlar. 140 kişi bir ara gözaltına alınmıştı. Hatta göçmenlerin üzerine atanlar oldu. Göçmenlere yönelik bir de şiddet eylemleri oldu. Çatokis buna yönelik de tedbir aldıklarını söylüyor ki e, hayatını kaybeden 21 kişiden 19'u göçmendi. Daha da fazla göçmenin ölmüş olabileceğini söylüyorlar. Çünkü bu orman yangınlarının olduğu bölge aynı zamanda sınır bölgesi. Türkiye'den geçişlerinde olduğu bir bölge. Ve yangınlar söndürülemediği için orada saklanan, orada yaşayan göçmenler varsa, mülteciler varsa henüz ulaşılamadığını da söylüyorlar. Peki ben de şeyi söyleyeyim, pardon sözünü kestim. Evet. Yangın çıkaran... Kuyuları zehirleyen polis kılığında ortalıkta dolaşan <gülüyor> evet. Koreliler mi bunlar yoksa göçmenler mi? Şüphesiz hemen hava çıkmışlar zaten. Göçmen olduklarından ya da Arap olduğundan şüphelendikleri insanlara yönelik de saldırılar gerçekten olmuş Yunanistan'da da. yani Tam evet. 100 yıl önceki Japonya'da yaşananlar. önceki olayın tekrar Tokyo depremi dolayısıyla. Tabi her yerde oluyor. Bu Cezayir yangınlarında geçen yaz... Aynı şekilde e, Afrika'dan gelen siyah göçmenler suçlanıyordu. Hatta saldıranlar oldu yine ellerinde sopalar vesairelerle. Türkiye'de Marmaris yangınlarında olmuştu. arabası işte Diyarbakır plakalı arabaları çevirenler olmuştu. Onlar da sosyal medyaya yansıdı. Dolayısıyla her yerde bu tarz böyle hemen kundakçı avına e, çıkıyorlar. Miçotakis e, muhakkak azınlıklar işte koreliler tabi teröristler, Araplar, şunlar, şeyler, göçmenler. Türkler vesaire Evet Michodakis devlet olarak büyük yangınlara karşı hazırlıklıyız demiş Halbuki muhalefet tam tersi e, olmakla suçluyor özellikle sıkı bir neoliberal iktidar olduğu için itfaiye kurumuna yeteri kadar e, destek vermedik vermediği için bu yangınlarla boğuştuğunu Yunanistan'ın söylüyor muhalefet Halbuki emer sıkma yani Evet, evet. Miçotakis devlet olarak büyük yangınlara karşı hazırlıklıyız. Önceki yıllara göre daha iyi bir hazırlık yaptık demiş. Bazı haftalarda yangın sayısının Yunanistan'daki 500'e dayandığını söylemiş. Evet. Üzat e... kendisi itiraf etmiş yani. Evet. Başbakan yüz, Kiryakos 500 yangın. 500 yangın. Yani bu herhalde Yunanistan için de dünya için de bir, bir çeşit rekor yani. Hiç evet. görmemiş bir şey. 500 yangın bazı haftalarda 7 günlük. Haftalarda Ana muhalefet var. partisi Siriza'nın parlamento sözcüsü Sokrates Famellos ise 4 yıllık iktidarınız boyunca yaşanan yangın tra trajedilerinin ardından istifalar nerede diye sormuş. Orada da istifa yokmuş yani. Evet. Öte yandan da aynı haberin sonunda da kritik bir cümle var. Evros'ta yani Meriç bölgesinde son durumun endişe verici olduğunu Evros News'a göre yangının daha da genişlediği ve şiddetlendiği haber var. Durum kritik diyor yani kritik haber. Avrupalı par partnerler ve gönüllerin desteğini de alan itfaiyeciler ki çok büyük ölçüde de Avrupa'da kayıtsız kaldı bu desteği göndermekte çok geciktiler yani. Şimdi destek geliyor gönüllerden özellikle. Olumsuz sabah koşullarına rağmen Alevlerle mücadele ediyorlar. 81 ayrı bölgede yangınla mücadele devam ediyormuş şu anda Yunanistan'da. Kaçıncı gün bugün 14. mü? 13 galiba. 13. İkinci haftaya giriyoruz yani. Ve Avrupa'da şu ana kadar görülen yani bu orman yangınları bütün bir Avrupa'da ölçen 1980'lerde toplanmaya başlamış bu veriler. Şu zamana kadar görülen en büyük orman yangını deniyor. Evet. Tabii e, Türkiye'den de yangın haberleri gelmeye de devam ediyor. Yunanistan'la kıyaslanamayacak kadar az ve hafif olmasına rağmen gene de kaygı verici olduğunu belirtmek lazım. Mesela Yeşil Gazete'de 13-14 saat önce gelen bir haberde Kütahya'da orman yangınında iki kişinin yaralandığı haberi vardı. Gedikoğlu çiftliğinde çıkan orman yangını nedeniyle 35 hektar alık alanda tahribat meydana gelmiş. Yangına müdahale eden ekiplerden iki kişi yaralanmış. Ormanlarda yaşayan hayvanlar ne olmuş peki? Hiçbir açıklama yapılmamış o konuda. Onlar iyi herhalde. Vali de Kütahya valisi Musa Işın da soğutma çalışmaları devam ediyor diye Yürekleri soğutucu bir açıklama yapmış. Aslında dün Yeşil Gazete'de bu konuda da çok ilginç bir haber vardı. Hani e, siz aza bahsettiniz ya e, 1 Eylül aynı zamanda avcılığın da e, başladığı evet, gün. Evet evet evet. E, Çanakkale'deki bu, son zaman bu yazın en büyük orman yangını Çanakkale'de yaşandı bildiğiniz üzere. 3 gün boyunca Çanakkale'de ormanlar yandı ve bu tabi bu ormanlarda yaşayan birçok hayvan e, yakın civarlardaki ormanlara e, kaçmış e, Yeşil Gazete'de dün vardı Avcılık mevsiminin de açılmış olmasıyla Birlikte bu e, Hayatta kalmak için başka yerlere doğru kaçan Hayvanların e, Avlanmaya da başlandı söyleniyor Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak vardır ya e, Av yasağı ilan edilsin Diye böyle bir e, haber vardı Bu bölgede yangın bölgesinde Evet muazzam bir suç aslında Tabi bu yani Hayata karşı, hayatın temeline karşı üstlenmiş bir suç. Avcılığın kendisi zaten adam akıllı evet. tartışmalı iken bir de yangından kendin canını kurtarmaya çalışan hayvanların avlanıyor olması her türlü kılanma cümlesini hak ediyor bence ya. Yani. Evet şimdi bu, biraz önce şeyden bahsettik oldu. Dün Küp Türkiye'den bahsederken bir de şeyden bahsedelim. Dün Sputnik Grevin'den konumuzla beraber bahsetmiştik. Türkiye Gazeteciler temdikasını evet, Örgütlenme sorumlusuyla yaptığımız konuşmada İlyas Coşkun'la İlyas Coşkun'la Şimdi e, yargıdan e, Sputnik'te grev 15. günündeyken Sputnik yöneticilerinin greve karşı ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından reddedilmiş Bu da ilginç değil mi? <gülüyor> evet neden böyle bir tedbir istemiş acaba cevabı orada yönetim? E, Greve karşı ihtiyati tedbir ne demek zaten anlaşılamıyor <gülüyor> ama toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmamasının ardından İstanbul ve Ankara'da başlatılan grev 15. gününde devam ederken Rus haber ajansı e, Türk, e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın grevine karşı dava açıp ihtiyati, ihtiyati tedbir alın demiş ama yargı da gazetecileri işten çıkaran Sputnik'in talebini reddine karar vermiş. Bu da ilginç bir haber olarak <gülüyor> karşımıza çıkıyor. Evet senin sözünü ettiğin e, Karabağ meselesinin üzerinde önemli gelişmeler var. Evet Fransız şehirlerinden çıkan yola çıkan insani yardım yüklü kamyonlar or orada çok kritik bir durum olduğu çeşitli e, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından dile getirilmişti ve insan hakları, savunucuları tarafından da kuruluşları tarafından Karabağ'a ulaşmaya çalışacakları Kornizor'a doğru yola çıkmışlar ama Karabağ'a giriş engellenmiş. Senin de söylediğin gibi Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Paris ve diğer topluluklardan seçilmiş yetkililerle birlikte Ermenistan'ı ziyaret ediyor. Ve Karabağ'a giden insani yardım konvoyuna da yetkililer eşlik ediyor. Ama Hidalgo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ermenistan'da Paris ve diğer topluluklardan seçilmiş yetkililerle birlikteyiz. 9 ay boyunca Karabağ'da Artsakh bir adıyla 30 bini çocuk olmak üzere 120 bin Ermeni tecrit edilmiş aç bırakılmış her şeyden mahrum bırakılmıştır diyor. Paris Belediye Başkanı bu insani felakete felakete karşı karşıya kalanlara acil yardım sağlıyoruz zaman sayılı demiş yani dakikalar neredeyse var insani yardım Paris kenti Paris şehri İl de France Auvergne-Rhône-Alpes hauts de France Occitanie, Loire bölgesi Occitanie tarafından tahsis edilmiş ama konvoy sokulmamış. Twitter eski adıyla Twitter X üzerine yaptığı paylaşımda Hidalgo Fransız İnsani Yardım Konvoyu Karabağ girişi engellendi demiş. Burada Laç'ın koridorunda aç saha hiçbir insani yardımın giremeyeceğini ve insan haklarının tamamen ihlal edildiğine tanıklık ediyoruz. 10 tır insani yardım tırı abluk altında insani bir kriz yaşanıyor aciliyet var demiş. Birleşmiş Milletler'in tırları da Kızıl Haç tırları da bunların her birisi aylardan beri engelleniyor. Bölgeye girmeleri engelleniyor. Dolayısıyla buradaki insani durum giderek ağırlaşıyor. Zaten bu sebeple geçen ay Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski savcısı Luis Moreno Acompo sosyal medya hesabından Dağlık Karabağ ile ilgili bir paylaşım yapıp Karabağ'da soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşmenin ikinci maddesine göre soykırım yapılıyor diye bir açıklamasın açıklamada bulunmuştu. BBC Türkçe'nin de önemli bir haberi vardı. BBC muhabirleri bizzat gidip buradaki Karabağ bölgesindeki insan, daha doğrusu Karabağ'a girememişler ama orada akrabaları olan insanlarla görüşmüşler onlar da akrabalarının neler yaşadıklarını anlatıyorlar çok zor durumda olundu ortada Azerbaycan ise ilginç bir şekilde başka bir yolu gösteriyor yani Azerbaycan tarafından bir başka yol adam hankendi yolundan geçebileceklerini bu tırların ya da Ermenilerin Karabağ'da yaşayan Ermenilerin söylüyor ancak bu da tabi güvenli bulunmuyor kimse tarafından ee, ve kendisi bir, birkaç tır yardım gönderdiğini ancak buradaki yetkililerin, Karabağlı yetkililerin e, ırkçılık yaptığını <gülüyor> söylemiş. Ee, mesela Haciyev, e, Hikmet Haciyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri ve yardımlarımız kabul edilmiyor demiş. Azerbaycan tüm yolları açarak yeniden entegrasyon sürecine başlamak niyetindedir. Çünkü burayı Karabağ kendi toprağı olarak görüyor ve Ermenilerin entegre olması gerektiğini söylüyorlar. Ablukan'ın sebebi de bu aslında biraz yıldırmak. Ee, Azerbaycan Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliklerini sağlamaya hazırdır demiş ama işte insani yardım araçlarını tabi sokmuyor buraya. Bir de bu yardımların kendi gönderdikleri, Azerbaycan'ın gönderdikleri yardımınsa kabul edilmediğini söylenmiş. Evet Agostan'da bir ilginç bir başka haber var. Ermenistan bir açıklama yapmış Ermenistan hükümeti. Karabağ'dan gelen üç kişi Azerbaycan tarafından kaçırıldı diyor. Evet. Yani üç futbolcuymuş aslında. Evet. Haklarında soruşturma var diye on gün süreyle gözaltına alınmış olduğunu söylemiş Azerbaycan. Eğitimlerine devam etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınıyorlardı demiş. Laç'ın koridoru üzerinden kesintisiz bağlantıyı kontrol etmesi gereken Rus barışı koruma birlikleri, koruma, birlikleri, koruma kuvvetleri eşliğinde gerçekleştirilmiş bu e, durum ama... E, evet Ermenistan'a gidiyor bu üç bahsettiğiniz futbolcu. Meğer nasıl bunu bu kadar hızlıca çözüyor? Oradaki Azeri birlikleri bilmiyorum ama 2021 yılında Azerbaycan bayramına hakaret ettikleri Gerecesi, gerekçesiyle bu sınır boyunda kontrol noktasında gözaltına almışlar. Bunu nasıl bulmuşlar? Hiçbir fikrim yok. Evet, bir şey. Tuhaf bir şey. Üç Ermeni futbolcu 10 gün süreyle idari gözetim altına alındı demişler. Azerbaycan başsavcısının açıklamasında. Evet 21'de Aralık sonunda yani 21 sonunda Aralık'ta Azerbaycan bayrağına hakaret Şimdi Laç'in Laç e, sınır geçiş noktasından geçtikten sonra Ermenistan'a giderken gözaltına alındığını söyleyip bu kişilerin hapis cezasının bitiminden sonra ülkeyi terk edebileceklerini söylemişler. Hapis cezası ne kadar? 10 gün mü? Bilmiyoruz. Evet. Gözaltıları söyledi. Evet, eğer ceza almazlarsa tabii. Evet. Ermenistan Kamu Radyosu BBC Azerbaycan yayınlarından bir haberdi bu da. Agos bildiriyordu. Bir başka ilginç haberde hatta iki tane ilginç haber var. BBC'den, BBC Türkçe'den Reyhan Demetriye evet. imzalı bir haberde. Önemli bir şey söyleniyor. Ermeni yerleşimlerinde kıtlık iddiaları varmış. İnsanlar ekmek kuyruklarında bayılıyorlarmış. Yani trajedinin yani. Bu çok çarpıcı bir haber gerçekten çünkü Karabağ'da neler yaşandığını bizzat orada yaşayan insanlarla görüşerek aileleri üzerinden görüşerek haber yapmış BBC Türkçe'de Reyhan Dimitri. Evet yani 120 bin Karabağ bölgesinde yaşayan 120 bin e, Ermeni kökenli etnik Ermeni kendilerini Ermenistan Cumhuriyetine bağlayan tek yol olduğu için buraya hayat yolu adını veriyorlar ama anlatılanlar insanların ne yani için kördöre için insanların ekmek kuyruklarında bayıldıklarını anlatıyorlar yani çok bahim e, Açıklamalar var. Bu, acil hasta olan kişileri tıbbi tahliye kapsamında koridordan geçirilebiliyordu. Şimdi o da mesela kalp hastası 68 yaşındaki vakup Hacataryan ameliyat, ameliyat için Ermenistan başkenti Eriban'a nakledilirken alak olmuş. Kızı da Vera da bildiklerini paylaşmış. Kontrol noktasında birkaç soru sormak için gelmesi gerektiğini söylemişler. Babam bir kızılarcı çalışanıyla birlikte gitmiş fakat Birkaç dakika sonra Kızıl çalışanı geri dönmüş. Ama babam yanında yokmuş diyor. Azerbaycan yetkilileri de alıkonan kişinin Vakıf Çatarya'nın 92'deki birinci Karabağ savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham ediyormuş onu. Azerbaycan onu hemen çok... yakalamış yani. Evet yakalamışlar. yani 30, 20 sene önceki bir hadiseyi Değil mi? 30 mu? 30 sene diyecek. Yo 20. Evet. İle ilham Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın özel danışmanı Hikmet Hacıev de bu gözaltıyla ilgili olarak onu tanıyan çok sayıda görgü tanığı var. Savaş suçlularının adalet önüne çıkarılamayacağını asla söylemedik diyor. Ama kızı Vera da suçlananlar doğru diye ülkemizi savunan suç değildir. Azerbaycan'da adil yargılama olamaz. Belki bir gün adalet yerini bulur ama bizim bunu bekleyecek vaktimiz yok demiş. E, hemen hemen 30 yıl tabii e, bu ilk savaşın yıl. yaşandığı evet. dönem. E, burada bu bölgede kalan gazeteci İrina Hayrapetyan sesli mesaj yoluyla bölgedeki Ermenilerin e, az bir yemek için saatlerce sıra bir beklediğini anlatıyormuş. Çünkü evet, yiyecek yıl. dağıtım noktalarına ulaşabilecek araçların yakıtı yok Diyor kendisi de Karabağ'da e, bu nedenle insanlar ailelerini, ailelerini doyurmak amacıyla kuyruğa girmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor İnsanlar ekmek kuyruklarında bayılıyor demiş kilometrelerce yürüdükleri için bir de daha sonra geri dönüyorlar Bir hamile kadın <gülüyor> hastaneye gidemediği için çocuğunu kaybettiği vakayı anlatıyor e, demiş Korku filmi gibi yani evet. kız kardeşimin torunu diye Vera iki kız kardeşinin Karabağ dağluk altında yaşadığını anlatmış kız kardeşimin torunu henüz iki aylık annesinin sütü doğru düzgün beslenemediği için yeterli değil ve mama da yok savaşta beyin hasarı yaşayan 22 yaşındaki yeğenim konuşma yeteneğini kaybetti ve sağ kolu hareket etmiyor ilacı da yok demiş ve böyle yani isimlerinde değiştirilmiş olduğu bir Özel yani Aliyev'in özel danışmanı Hikmet Hacıev, dil, kültür ve din konularında Karabağ Ermenilerine Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı hakların teklif edildiğini biz yardım edelim demişler. Ama Ermenistan, Azeri yetkilileri e, yalan vaatlerde bulunmakla suçluyor. E, yani e, sınırın Ermenistan tarafındaki Goris'ten araçla yapılan kısa bir sürüç diye anlatmış bu BBC haberinde. Dağ manzarasının yanında mevcut krizinde net bir görüntüsünü sunuyor diyor. Yani 400 ton insani yardım malzemesi taşıyan tır kamyonu, ko konvoyu, kamyon konvoyu Azerbaycan kontrol noktasının girişinde park halinde duruyor. Hayk diye bir çocuk adı değiştirilmiş gerçek adı güvenlik gerekçesiyle gizlenip yazıda Hayk olarak değiştirilmiş. Hayk'ın annesinin en çok özlediği şeyin yemeklik yağ olduğunu hatırlayarak Goris'te bekleyen bir kamyon şoförüne ne taşıdığını soruyorum. 22 ton yemeklik yağ yanıtını veriyor diye bitmiş evet. haber. 9 evet, yani... aydır sürüyor bu abluka ve Batı dünyasının dahi çok ciddi bir sessizliği var. Çünkü işte Ukrayna Savaşı bunun ardından enerji güvenliği deniyor ya. Azerbaycan'dan petrol ve doğalgaz alımı vesaire vesaire. Evet, Türkiye'de medya ve genellikle iktidara yakın olan medyada Azerbaycan'a kuvvetli bir destek var. Türkiye ziyaret yani Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Azerbaycan topraklarında yaşananların Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları çerçevesinde ele alınması gerektiğini, Türkiye'nin yaklaşımının da bu yönde olduğunu Söylemiş ve Azerbaycan'ın bu bölgeye yar, yardım çalışma ve çabalarını sonuna kadar destekliyoruz diye. Azerbaycan çünkü başka bir yolu. Adam yolunu önermiş. han kendi yoluna sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Hızlaç örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınması gerekçesiye bir süredir kısıtlama uyguluyor diyor. T-24'ün haberi bu da. Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani krizde yüz yüze kaldığını söyleyen Ermenistan'ın gönderdiği tırlar bir aydır sınırda bekletiliyor diye bitiyor haber. Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyat için adam hankendi yolunu öneriyor. Türkiye de bunu destekliyor. Azerbaycan'ın bu yöndeki çalışma ve çabalarını sonuna kadar destekliyoruz demiş. Çok kritik böyle bir durum var. Evet bu noktada durduralım ve ara verelim. Bakalım. Açık kasted. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin merhabalar. Merhaba merhaba. Günaydın. Yıkılmadık ayaktayız diyemiyoruz. <gülüyor> Vallahi yani. Türkiye'nin iç içe geçmiş krizlerinde öyle bir dönemdeyiz ki hepimiz ayrı bir boyutunu yaşıyoruz herhalde. Türkiye'dekiler ve Türkiye ilintililer bir, bir biçimde. Ya kendimiz yaşıyoruz bir tarafını ya çevremizdekiler yaşıyor. Ama hakikaten Türkiye'nin bu kadar da çivisinin çıktığı bir dönem olmuş muydu bilmiyorum. Evet her yani bakımdan. bu durumu konuyu hafifletmek için değil ama dünyadaki genel durumunu da her sabah takip edip birazcık dinleyicilerle paylaşmak zorunda kaldığımız haberlerde de dünyanın durumunun da Türkiye'den fazla farklı olmadığını çeşitli bölgelerinde çok Elbette. izler yaşandığını da görmek lazım belki. Evet işte bu tabii ki tabii ki bu zaten Türkiye'nin yaşadıkları dünyayla bağlantısız asla değil dünyada yaşanan krizlerin Türkiye'ye iz düşümleri var bir yanda. Öte yanda da bu krizlerin tabii Türkiye'ye has durumlar ve tabii siyasi koşullar nedeniyle dönüp dolaşıp işte özellikle mayıstan beri hep bu Türkiye'nin diğer konusunu muhalefet konusunu çok fazla konuşuyoruz muhalefetin siyasetsizliği ve yaşadığı krizi e çünkü orada bunlardan bu yaşadıklarımızdan farklı boyutlarını bir çıkış olacaksa muhalefet sayesinde olacak daha önce de bunu konuştuk ama o noktaya bir türlü gelemiyoruz işte muhalefetin kendi krizinden çıkması lazım ki krizlerinden bir çözüm üretebilsin Öte yanda elbette dünyada da bu konu e, mesele işte görüyoruz ki e, Amerika'da Trump'ın e, tekrar tekrar dönüşü tutuklanma fotoğrafını dahi bir zafer adeta nidası haline dönüştürmesi ki bunu bekliyorduk ama yaşayınca başka bir şey oluyor tabii ki. Evet maddi de olarak da büyük yani. 7 milyon liralık yardım toplamış sadece o tişörtle o sabıka fotoğrafını taşıyan tişörtlerin satışıyla filan da. Hakikaten um, başka destekle. bir şey için e, böyle bir e, gerçekten bütün dünyayı, çevreyi, insanlığı ilgilendiren bir konu için para toplamakta büyük zorluk çekersiniz ama Trump bir bakıyorsunuz hemen evet bunu yapu veriyor. E, ve tabii ki sadece Trump'la da başlayıp bitmiyor. Yani gerçekten de dünyada o muhalefet krizinin işte Arjantin'de e, milyo ile başka bir boyutunu görüyoruz. Yani gerçekten böyle bir e, artık soytarı siyaset, popülizm falan da diyemeyiz biz buna. Bir soytarı siyaset ortada var. E yani e, baktığımızda e, sadece Trump da değil Amerika'da e, Cumhuriyetçi Parti'nin diğer adayları Evet, yani ama... evet. <gülüyor> DeSantis De, De Florida'da yani Florida okullarında iklim değişikliğinden, e, iklim krizinden bahsetmenin bile ortadan kaldırdığı, yasaklandığı bir eğitim şeyini e, mimarı politikasının kendi evini, malikanesinin üstüne diye devrilen, yarılan iki büyük dev, e, ikiye yarılan dev ağacın ...kaldırıldıktan sonra o çocuklarına daha rahat beyzbol oynama imkanı vereceğini söyleyen bir durumdayız yani. Söyle değil. Evet ki Desantis, biz işte bir kabus mu olacak Trump'tan sonra diyorduk. O daha muhafazakar örnek kaldı. <gülüyor> Soytarılıkta diyelim. Zaten de kendi kişisel karizması yetmedi... Bu arada popülerleşmeye kendi kendinin önüne geçti ve e, hızla aslında yıldızı sönmeye başladı. Fakat onun yıldızı sönüyorsa başka e, enteresan e, figürler çıkıyor tabii ki. Ve, e, Pek çıkamıyorlar ama anladığımız kadarıyla. Trump ya, çok açık ara öndeymiş. Özellikle bu en son cezaevine girdikten sonra iyice... %70'lere yaklaşmış yani kamuoyunda tabi tabi yani şimdi e, baktığımızda kamuoyu araştırmalarına Trump'ın yüzde 58 diyelim e, civarı daha yani muhafazakar bakış açısıyla e, bile e, o Trump yüzde 58 desteği desteğiydi e, ona yakklaşık en yakın yaklaşabilenlerin yüzde işte, dosantis e, ikinci aday çıkıyor. E, onlu rakamlarda en fazla. Yani onlu rakamların yani işte başlarında evet. değil. Desantis, evet. 10, 11, 13 13 evet. çıkmış evet, en son. Evet evet evet. En evet. yüksek o da yani. Evet, evet, evet ya. Bu değil. O tabii bu arada bu şeyin onların cumhuriyetçilerin cumhuriyetçi adayların Trump'ın katılmadığı katılmaya tenezzül etmediği o işte tartışmanın bu Başkanlık yarışı tartışmasının ön eleme tabi tartışmasının Trump kampanyasından birince duyurusu baş, başkan yardımcıları adayları tartışıyor idi. Yani öyle bir özgüvenden bahsediyoruz bir anda. Yani Trump zaten başkan olacak, başkanlar gidiyor ve diğerleri de işte bu tartışması. Cumhurbaşkanı aday şeydi başkan yardıCumhurbaşkanı diyorum başkan yardımcılarının tartışması olabiliyor ancak yani bir, <gülüyor> Hatta gerçekten de yapacak ben. mı ki? <gülüyor> Hayır, bir de, yapacak yani... ya onlardan seçecek <gülüyor> bir ihtimalde evet. Yani se Tabii. seçilirse hangi kaçınız desteklersiniz el kaldırın sorusunda evet, da evet, evet. hepsi birden el kaldırım sekizi birde. Sekizi birden, <gülüyor> e, birden şöyle orada bir, bir ilk önce bir tereddüt oldu. Ya bakın bir kere e, siz başkan adayısınız. Trump'a karşı yarışıyorsunuz. Cumhuriyetçi Parti adayı olabilmek için. Orada bir, e, hakikaten çok inanılmaz bir sahneydi. Siyaset açısından. Siyasetle ilgilenenlerin bence dünya genelinde seyretmesi gereken bir sahne. Bir tereddüt. Ve ondan sonra hepsi birden el kaldılar <gülüyor> el kaldırdılar kaldı tek da. tek. Ve yani Trump'la işte, çok sert eleştirileri olanlar vesaire hepsi. Bu güya Trump'ın tabanından oy kazanmak için yapılan bir şey değil mi? <gülüyor> Trump'ın tabanından ve tabii Trump'ın o müthiş etkisi. Yani başka yani onu aşamıyorlar bir türlü o Trump dönemi geride kalamıyor. Bir de benim favorim var yeni favorim onun üzerinde biraz daha durmamız lazım herhalde Vivek Ramaswamy. Evet, evet. O Cumhuriyetçi Parti'nin yeni, <gülüyor> dünya politikasının yeni ikonu olmaya doğru gidiyor. Hint asıldı kendisi. Hindistan kökenli, evet. Evet, Hindistan kökenli. Yani tabii Amerika'da doğmuş, büyümüş bir Amerikan ürünü diyelim. Ama ya onun hakikaten kampanyası da açıp da bakın yani böyle emojiler, palyaço emojileriyle falan süslü hangi konuda ne düşündüğünü ortaya koyan bir e, yaklaşımı var. Ve en son işte kendime daha ne yapabilirim işkence olarak. Hani Türkiye'ye yetmiyor. Yaşadığımız krizlerin e, benim üstüme düşen boyutu, payıma düşen boyutu yetmiyor. Bir de oturup American Conservative e, dergisinden e, evet e, Vati'nin bir makalesini okudum. Yazabiliyor en azından. Ya okuyup yazabiliyor ya dalga geçmeyelim. Çünkü hem Yale ve Harvard'dan da yolu geçmiş bu güzide kurumlarımızdan. <gülüyor> ve e, orada dış politika vizyonunu anlatıyor. Dış politika vizyonu da işte Nixonian bir vizyonmuş. Nixon her şeyi ne kadar doğru yapmış. dış politikadaki sorunlarını verin siz. E, ve... E, <gülüyor> yaşadığı <gülüyor> skandalları. <Ama> Amerikan <gülüyor> tarihinin ilk azledilen başkanı başkanı diyeyim. Evet de yani artık zaten yani böyle bir onlar utanma vesilesi olmuyor. Gurur kaynağı. Onlar komplo. Ömer Bey, evet, rica ederim. Evet, tamam. Doğru haklısın. Çalışan politikacıları böyle ülkesinin çıkarını düşünen gerçek politikacılara karşı bu tür şeyler bildiğiniz gibi sadece komplo. Bok komplosu. Ne, neyse bu Basfati o şeyi Nixon'u öve öve öve öve böyle gökleri çıkardı. O tuhaf enteresan makalesi yani gerçekten Trump'ı aratıyor. Yani Trump'ı arayacağımızı düşünmezdim. Ama o ekol dünya genelinde ar aramak da değil. Yani hani beterim beteri var noktasında ileri boyutlara gidiyoruz gerçekten de. Ve böyle soytarı politikacılar... Ya gerçekten başka popülist bile diyemiyorum artık bu ıı, yeni çizgiyi e, sürdürenlere. Keza Arjantin'in sevgili örneğim biliyor da öyle bir şey. Bunlar ön plana çıkıyorlar giderek. Ya yani Türkiye'nin de kendi üreteceği bu tiplerin ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. İşte o e, şeyin e, yazın başından beri daha doğrusu işte o mayıs krizinden beri, mayıs bunalımından beri konuştuğumuz bu Sürekli muhalefet muhalefet muhalefet muhalefet halleri Türkiye'deki işte bu bir şekilde klasik bir anlamda anlayabileceğimiz bu muhalefetin kalmasına son tutunuşlar belki de çünkü ister istemez Türkiye'de de bu gidişle hele de bu ekonomik krizle bahsettiğim tarz soytarı politikacıların dönemi açılacak. Yani ilk örneklerini zaten biraz biraz görüyoruz daha aşırı sağ popülist örneklerle işte yavaş yavaş onların devri başlamaya başlıyor ama daha genç örnekleri daha ortaya bambaşka sadece bir kişiden veyahut da çok hızlı oluşan hareketlerden çıkan örnekleri de sanırım çıkacak. Ve yerel seçimler aslında buna tabii elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu arada bütün bu işte hala bütün yazımızı çok bereketli toplumsal muhalefet oluşturmak için çok bereketli geçebilecek bir dönemi tamamen Mayıs seçimlerinin analizini yaparak ve hadi tamam diyelim ki bu analiz sürdü bu kadar bir arpa boyu yolda gelinemedi yani hala bir, ya burada hatalar yapıldı denilmesi muhalefet açısından ve bir, bir ders çıkarılması söz konusu değil toplumda da bu bir e, didişme vesilesi olmanın ötesine geçmiyor siyasete kazandıran bir analiz bir e, idrak daha doğrusu daha önemlisi idrak ortaya çıkamadı en önemlisi evet. bunun muhalefette çıkması gerekiyordu ki ders alıp ilerleyebilsinler ama onun ötesinde toplumda da dediğim gibi bu sadece kutuplaşma ve yeni kutuplaşmaların ve didişmelerin vesilesi oluyor. Ah sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiştin, sen desteklememiştin, sen kazanacak aday dedin, o bunu dedi, bu bunu dedi gibi. Bu, bu, bu işte şey diye diyordum ben bunu. <gülüyor> Kafamda bir e, Nuri Bilge Ceylan filmi olsa bütün bu yazı yaşadığımız. Bugün de 1 Eylül artık yazı geride bırakıyoruz ve bu tartışmalar bizi bırakmıyor. Muhalefetin bu bitmeyen Mayıs sıkıntısı hakikaten bir bir film olsa Nuri Bilge Ceylan tarafından çekilmiş böyle bir türlü eski defterli şeylerin hesapların yazıldığı bir ağır defter ve o defter böyle cayır cayır bir sıcakta böyle ortada böyle atılmış duruyor. Ve bir böyle esinti olacak ve bir yeni taze beyaz yaprak açılacak gibi oluyor. Ba e sayfayı görüyor gibiyiz. Böyle bir hafif esinti de açılıyor gibi tam olurken tup gid gidiyor. Ve o esinti o cayır cayır daha bir böyle hisseder hale geliyorsunuz. O kupkuru ortamda. Allah ve bu de böyle onlarca dakika sürüyor. Sürüyor. O yaprak mıldar gibi böyle sayfa Beyaz sayfayı görüyor gibi oluyoruz ama açılmıyor ama açılmıyor ama açılmıyor ve ötede de böyle arka planda bir böyle o kuruluğun ve kuraklığın ve cayır cayırlığın ortasında bir ormanın böyle kesildiğini ve sonunda da kesilme seslerini falan duyuyorsunuz. Böyle böyle orada da canhıraş bir şeyler oluyor uzak perdeden. Ve sonunda yıkıldığında bir yıkıldığında de görüyorsunuz hatta hizar Arka sesini. Arka perde evet silüet böyle. böyle çok uzaktan böyle bir. hani Gözünüzün önünde oluyor evet. Vaymış gibi. Ve sonunda da be, be, yani be, çok mu dramatik olur Nuri Bilge onlar oralara girmez herhalde ama orada bir or orman yangını vaziyetinde artık yandığını küle dönmeye başladığını görüyorsunuz ve o beyaz yaprak hala bu arada bir türlü açılamıyor. Defter sonunda savruluyor çıkan böyle kötü rüzgardan ve orman e, yangını azdıran rüzgardan. O bölümü fazla dramatik oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bence o defter de hala yangın da çıksa ne olsa e, bir türlü aç açılamama haliyle e, <gülüyor> de, devam eder ve, de eder ve eder ve eder ve yani eder. Neyse sonuçta gerçekten de bu yazımız böyle geçti. Halbuki bu yazı şöyle bir düşünseydik. Ya böyle olsaydı? Mayıs tamam o, o seçim sonucu yaşanmış ama muhalefet hızlı bir şekilde silkinip kalkmış. Farklı farklı partileriyle kendi aralarında decişmek, laf yetiştirmek e, şuydu buydu lider krizleri yerine ki lider krizi yaşanması da bu arada e, özellikle CHP'de gayet doğal o başka bir tarafta ama neyse bir şekilde e, özellikle parti teşkilatları örgütler hareketlendirilmiş bir şekilde e, ve hızla tabandaki işte bu bahsettiğim en baştaki e, sizlerin de söylediği krizleri yani krizler yumağını bir şekilde anlamak ve çözmek üzere tabanla etkileşime geçmişler. Çalışıyorlar yani. Sadece işte yok delege seçimleriydi o işte bilmem neydi veyahut da partiçi tartışmalarda sonsuz kaybolmak değil. Çalışıyorlar. Yerelde yerel çözümler üretmeye çalışıyorlar. Her yerde ne problem var? Veya mesela diyelim geçtiğimiz gün önemli bir şey yaşandı. Özel öğretmenler sendikalaşmaya çalıştıkları kadarıyla bir gösteri yapmaya çalıştılar İstanbul'da ve bu çok sert bir müdahaleyle karşılaştı. Şimdi baktığımızda özel öğretmenler hakikaten de e, bir şekilde ayrıcalıklı konumda olur gibi gel gelir belki e, birçok insan ama öyle değil. Asgari ücretle çoğu çalışıyor ve e, çok kötü koşullarda, çok güvenliksiz koşullarda çalışıyorlar. Ve bugün e, ötesinde çocuğu olan e, işte devlet okulda göndermek istediğim imam hatip cenderesinden kaçmak isteyenler de Özel okullara tabii akın akın çocuklarını vermeye çalışıyorlar ve müthiş bir korkunç bir yük bu maddi olarak. Evet. E, e, bunu yakın bazı yakınlarımızdan dinleme, duyma ve öğrenme fırsatımız da oluyor bu sıralar. Gene ne yapsanız, gene ne yapsanız tonla para verseniz de bir de iyi bir yere eğitim sağlayamıyorsunuz. Sağlayamıyorsunuz. Bu sadece Türkiye için değil dünyada da aslında böyle bu işte e, dünyadaki krizlerin Türkiye'deki izdüşümü diyorduk. Hakikaten de işte dünyadaki bu eğitim krizi, eğitimdeki özelleşme, işte e, ve kalite bozulması e, Türkiye'nin e, Türkiye tarafı da var. Türkiye si sirayet etmiş bir tarafı da var. Türkiye'nin kendi özel koşulları yaratılan siyaset tarafından koşullarının sonuçları da var. işte imam hatiplerinin son bir intikamcı yaklaşımla tamamen tamamen Türkiye'deki Anadolu liseleri diğer devlet okullarının büyük çoğunluğunu oluşturur hale gelmesi gibi. Orada işte o da ondan kaçmaya çalışan dediğim gibi özel okula kaçmaya çalışıyor ve sonuçta orada da çok mutsuz. Ancak hayatını idame ettirebilen, kendini geliştirmek için hiç harcayacak ekstra bir şeyi, bir parası, bir gelecek umudu olmayan insanları insanlara emanet etmiş oluyorsunuz öğretmenleri. Çünkü özel okullarda da büyük böyle bir sömürü var ve onlar gösteri yapmaya çalıştığı zamanda bastırılıyorlar. Çok ciddi işte böyle bir güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşıyorlar. İşte düşmanlaştırmalarını, şeytanlaştırmanın ve özel öğretmenler arasında sendikalaşmanın da bir şeytanlaştırma yoluna gidilmesi mümkün oluyor. Çok kötü bir şeymiş gibi. Harbi, gayet en doğal hakları. Evet. Ve e, burada o işte muhalefet e, çalışmış olabilse bütün yaz, polemiklerde boğulmak yerine, orada o öğretmenler yalnız olmazdı. Biz toplumsal mesele olarak herkesin derdi, ortak derdi olarak orada... E, gündeme oturtuluyor olurdu ve orada bu kadar da kolay olmazdı işte güvenlik güçlerinin müdahalesi vesaire hatta da bu konuyla ilgili bir çözüm adım atılabilmesi için bir zorlama bir toplumsal baskı yaratılmış olabilirdi ama bu böyle olmuyor tabi ki bu onların protestoları ancak bazı yerlerde okunmuş bir veya yakınlarının duymuş olduğu bir haber olarak kalıyor fakat bu durumdan Türkiye'deki eğitimin bozukluğundan aslında sadece muhalefet seçmenleri etkilenmiyorlar. Cumhur İttifakı'nın seçmenleri de çok farklı şeyler yaşamıyor ki onlar da muhteşem okullara gönderebiliyor değiller çocuklarını. Onların da şikayetleri var fakat o şikayetler orada kalıyor kendi içinde hiçbir şeye dönüşmeden siyasi bir Halev'e dönüşmeden ötekilerinin de gene bambaşka bir boyutta şikayet olarak öbür tarafta kalıyor. İkisinin de birleşebildiği bir şey olamıyor bir etkileşim alanı. Halbuki herkes her şeyden şikayetçi ama herkes e, bir başka tarafa buluyor suçu. Ve tabii ki burada bir başka tarafa bulurken iktidarında çok payı var yanlış politikalarla. E baktığımızda bu yanlış politikalar da çok tesadüfi oluşturulmuyor işte mesela eğitim konusunda. Macaristan'da da yıllardır öğretmenlerin protestoları var. Aha öyle bir paralellik var. İstersen oradan da bu son Macaristan evet. bir günlük Macaristan ziyaretine Cumhurbaşkanlığı'na geçelim ve dış politikada oluşturulan yeni gruplaşmalar. Yeni politikalar ne noktada biraz da onlara bakalım. Işte. Evet yani bu, bu Macaristan'da 20 Ağustos ulusal kuruluş günü ve çok önemli bir gün. O işte Macaristan'ın hakikaten de işte en has milli günü hangisi derseniz veya kutlama günü veya tatil günü gerçekten de onu gösterebiliriz. Tabii bir de yılbaşı Noel dönemi var ama bu başka bir şey. Ve orada Budapest'te çok büyük bir havai fişek gösterisi hep oluyor. Bu sefer havai fişek gösterisinde benim çok dikkatimi çeken bir fotoğraf oldu. Ve unutmayalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da onur konuğuydu. Ve onun yanında Katar Şehi El Tamim tabii ki oradaydı. Bu yeni ittifak derken aynı zamanda Azerbaycan lideri Aliyev, Kırgızistan bir takım işte böyle Orta Asya motifleri de var yani Özbekistan evet. evet onların bir kısmı yani hepsi değil onların da çünkü aralarında bir takım böyle farklılaşmalar var diyelim neyse işte özellikle Macaristan'la yakınlaşanlar arasında dediğim gibi Kırgızistan ve Özbekistan da vardı ama özellikle tabii ki Katar ve Türkiye bakımından ilginç bir görüntü bu hava, eski havai, havai fişek gösterilerinde devasa bir haç. Ama yani hakikaten bir inanılmaz boyutta bir e, havai fişeklerle oluşturulan haç vardı. Ve bu, <gülüyor> tam tepede bir ışıklanırken Büyük böyle bir, bir mühendislik gösterisi yapılmış yani. Elbette. Hep aynı zamanda Elbette. çünkü havai fişeklerden devasa bir ...haç yapılmasına ilk defa... Tanıdım. ...kolay değil, yani, evet, kolay, kolay değil... ...mühendislik harikası... ...teneğe ye yani. gidin yerinde görün Ömer Bey... ...inşallah <gülüyor> diyelim... ...araştırma gezisi... ...şaka bir yana tabii ki bu çok enteresan... ...çünkü o, hava, o dev... ...Hristiyanlık değerlerini sembolize eden... ...Macaristan'ın... ...bugünkü yönetimin ön plana çıkardığı... ...onun altında bambaşka işte bir... ...çıkarlar ittifakı oluşuyor... Türkiye'den muhalefetten biri eskaza oraya gitmiş olsa o, o gösterilerde o haçın altında oluyorsa şimdi neler neler ne komplo teorileri propagandası yapılırdı. O ayrı bir boyut. Ama işte e, tabii ki bu e, tamamen çıkar odaklı e, ittifak var e, ve üstelik de bir e, batıya karşı bir tavır da var orada. E, onlar... E, Sürüyor ve yani bir süredir devam ediyordu zaten bağlantıları. Şimdi de giderek gelişiyorlar. Elbette işte bu Macaristan'ın özellikle zaten ideolojisini kurduğu hem Avrupa Birliği'nde olup hem Avrupa Birliği'ne karşı politika yürütme halinde aslında Katar ve Türkiye'de giderek artan, ağırlığı artan ittifak ortakları olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu Şanga İşbirliği Teşkilatı mı olacak, Avrasya'cılık mı olacak, o olacak, bu mu olacak, Türkiye Rusya'nın yanında mı yer alacak derken aslında dış politikada asıl şekillenen bir güçlü ittifak o taraftan. Bu da artık bakalım ne açılımlar getirecek yani önümüzdeki dönemlerde ve özellikle tabii ekonomik çıkarlar üstünden ilerliyor bütün bu yakınlaşmalar. Tabii Avrupa Birliği üyeliği açısından bu çok hoş şeyler getirmez elbette. Çünkü Macaristan'ın bu e, az önce bahsettiğim içeriden ama e, içeriden bir Truva'tı atı gibi yak yaklaşımı orada zaten mesele ediliyor. Bir de bunun içinde dışarıdan Türkiye'nin katılması <gülüyor> tabii ayrı bir boyut getiriyor Türkiye'nin de kendi ilişkilerine. Evet yani, yani Macaristan'ın kendisi evet. zaten Avrupa Birliği'nin üyesi olduğu halde Avrupa Birliği karşıtı birçok politikaya imza atabiliyor ve buna da Avrupa Birliği fazla bir itirazda bulunmuyor. Aynı şekilde de Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne üyeliğinin gerçekleşmesi bunca yıldır gerçekleşmedi ama artık üzerinde duruyoruz diyen yetkililerin sözlerine karşılık. E, ee, Macaristan'da bu sözünü ettiğim bir günlük toplantı, tören sırasında yapılan toplantıdan da çıkan sonuç aslında Avrupa Birliği'nin karşısında bir tabır olarak bir politikata. değil. Avrupa Birliği ile ya yani bu yazın başında da işte bu seçimlerden sonra aslında AK Parti'nin tekrardan Avrupa Birliği ile yakınlaşmak isteyebileceğine evet. dair iddialar vardı. Bu iddialarla ilgili işte, e, işte aslında karşıtı burada buluyoruz çünkü e, Avrupa Birliği'ni daha fazla ürkütebilecek ve herhangi bir gerçekten samimi diyelim ki üyelikle ilgili tahayüliniz varsa bunu yok edecek bir şey e, tam da bu Macaristan'la ortaklık kuruyor olmak. Dadım Macaristan'la ilgili ne yapacaklarını bilemiyorlar ve dış politikayı iç politikalarını dış politikalarında birçok konuyu bloke eden oy hakkını ona göre bütün zaten oy verme işte sal ço çoğunluğa geçtiler malum. E, Orada tam tüm üyelerin konsensusuyla üye ver, e, şey karar vermekten Avrupa Birliği sistemini değiştirdi. Sistem, e, so evet yani peki son bir dakikamız kaldı galiba. E, nasıl görüyorsun geleceğini Avrupa Birliği açısından bu son an, anlattığımız Macaristan toplantısıyla? Banka ya şu aşamada tabii ki. Geleceği yani, nasıl ha, görüyorsun? Geleceği Türkiye'nin geleceğini mi? <gülüyor> Ve Macaristan'ınkini de. Valla orada tabii ki işte bu bahsettiğimiz o çok krizler halleri devam ediyor. İşte eğitim kriziydi. İşte orada Macaristan'da böyle bir ekonomik kriz yaşanmıyor. Türkiye'deki gibi ama aynı zamanda çözümler de yaşanmıyor. Yani yaratılan sorunların ve üstüne eklenen işte kutuplaşma meseleleriydi vesaire bunların üstünden giden meselelerden ülkenin gerçek sorunları da bir türlü sıra gelemiyor ve tabi ki yolsuzluk problemleri vesaire o kadar çok eklenen şey var ki tabi bu arada bir yandan Macaristan'ı da büyük bir kurtarıcı olarak görmek mümkün öyle görenler de var yaklaşanlar da Tucker Carlson senelik Macaristan ziyaretini yaptı. Amerika'da da muhafazakarların biliyorsunuz bir tür hac mekanı haline dönüştü Macaristan. Orası artık yani her şeyin, her politikanın muhteşem biçimde uygulandığı bir yer. Ve e, orada Tucker Carlson işte Batı'nın kurtarıcısı olarak Macaristan'ı gösteriyor. Ve e, Viktor Orban da Tucker Carlson'a yaptığı e, reportajda e, Trump'ı Batı dünyasının kurtarıcısı ve tekrar biliyor. Trump Trump'ı getirin başa bütün sorunlar bitiyor diyor. Evet, Fox televizyonunun büyük sunucusu aşırı sağcı e, takı artık Fox'un değil. E artık e e, e orada e eski. Evet, e evet, artık ama... artık özerki şey, şey çalışıyor. Kendi bağımsız tamamen. Evet bu son söylediğim cümle, fake, fake news'tan zaten... atılmıştı. Evet, iklim konuştular bir de. Bütün dünyanın e, özetini de bu son söylediğin üçlü çivisi e, çıkmış dünyamızda evet. E, çiviyi tekrar yerine, özetleyen... Evet, takacak olan Trump. Çare Trump. <gülüyor> tamam, çok teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin hepimize. Görüşmek değilim. üzere. seyyare sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar bu açık, açık gazeteetti gazete. Burcu Biterle Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın merhabalar. Evet, e, bugün... Spor gündeminde bir, ne var? Bugün spor gündeminde e, sport washing e, konusuna odaklandık ve bir konuğumuz var. Mustafa Taha, Sokrates cezarı Mustafa Taha ile beraber konuşacağız bu konuyu. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Burcu. Merhabalar. Merhaba hoş geldin, geldin. Merhabalar. E ben e, isterseniz spor washing'i biraz açıklayayım, e, anlatayım onun üzerine örnekler üzerinden e, konuşmaya başlayalım. E, spor sport vurduğun aslında sporla imaj düzeltme, e, sporla aklama e,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 Diye düşündüm. Mustafa sen neler söylemek istersin? Bu spor hoaxu olayı neden bu kadar konuşulmaya başladı? Bir genel bir giriş yapalım istiyorsan. Neden yapılıyor? Nasıl bir anda yayıldı? İstiyorsan sana bırakayım sözü. Borcu senin de söylediğin gibi aslında şu anda günümüzde daha fazla konuşulsa da özellikle son yıl o son on yıl içerisinde.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 Düzel, imajı düzeltmek için plan yapılan e, Suudi Arabistan ve işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu şeylerinin e, özellikle serbetlerinin de kaynağını tabii petrol ve diğer fosil yakıtlar da alıyor. Aynı paralellik bu sefer de şeyin e, gene önümüzdeki günlerde zaten eklim zirvesinde de net olarak ortaya çıkacağı gibi COP28'de 28 miydi kop tam tarih şeyini de bulamadım yani orada evet kop e, 28 evet kop 28 denen e, toplantıda da e, dünyanın tam anlamıyla bir yıkışa yıkılışa doğru yıkmaya yıkılışa doğru gönderildiği bir noktada bu sefer de e, yeşil badana denen şeyleri yapılıyor işte biz ne kadar be yeşil e, alternatifler üzerindeyiz deyip asıl sorumluluğu ben yani petrol, kömür ve diğer gazın e, ortadan dikkatlerden çekilmesine yol açıyor. Dolayısıyla ikisinin de merkezinde gerek spor badan alamanın sports washing'in gerekse de green washing'in merkezinde petrol, fosil yakıtlar var. Oldukça ilginç bir konu ve giderek de ön, ön plana çıkıyor. Evet.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 İmaj düzeltilmesi de yapılıyor olabilir ama bence ortadoğu Ortadoğu ülkelerinin e, o ülkelerde yapılamayan sporlarla ilgili de e, bir şeyi var, çabası var diyeyim tırnak içerisinde. E, fakat bunun tam olarak iklim düzeyinde düşünüldüğünü e, sanmıyorum. Hani Mustafa sen ne dersin? Biraz daha burada sermaye e, odaklı ve işte daha politik daha siyasi bir şey görüyorum ben. Ama ee, onun altında var zaten yani <gülüyor> tabii, tabii. şeyinin bütünüyle altında petrol sermayesi var, posil yakıt sermayesi var. Dünyanın iklim krizinin ana şey etkeni <gülüyor> o zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, İsterseniz şuradan devam edelim. Yani Son günlerde ki hatta bu sabah e, Times'ta özel haberde The Times'ta.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 Profesyonel Ligi'nin için yapılan çılgın harcama. Onun dışında baktığımız işte geçtiğimiz yıldan itibaren ciddi de Formula 1 düzenleniyor. İşte e, İtalya, İspanya Süper Kupaları Suudi Arabistan'da düzenleniyor. İşte 2029'da Asya Kış Oyunları Suudi Arabistan'da düzenlenecek. İşte bunun için yapay bir doğaya yine zarar veren yapay bir e, kayak pisti, işte çeşitli kış sporları tesisleri yapılıyor. E, baktığımızda amaç sport washing ama bir şekilde de ülkeyi farklılaştırmak çünkü genç bir nüfusa sahip Surudistan e, yanlış hatırlamıyorsan nüfusun yüzde si 35 yüzde 65'i 35 yaş altında ve yüzde 80'i de futbolla e, birebir ilgileniyor o nedenle e, spora yönlendirip işte dünyadaki önemli spor organizasyonlarını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 İşte yapılan futbolcu transferleri, yapılan spor organizasyonları, yapılan anlaşmalar konuşuluyor ki e, diğer Ortadoğu ülkeleri de baktığımızda muhtemelen Suri Darbis'in izlen gidecek. Çünkü Orta futbol denilince e, çünkü en fazla e, ilgili oldukları spor dalı futbol olduğu için genellikle belli bir yaşı geçmiş, emeklilik dönemine gelmiş yıldız futbolcular e, bu coğrafyaya gidiyordu. Hı. Ama artık...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 e, gazeteler ve muhalif e, medya bu konunun e, sadece spor yönü değil e, yapılan e, olumsuz yönlerini diye getirse de hani, dünya medyasının yüzde yapılan transferler üzerinden bu ülkeleri evet. görüyor, bunu konuşuyor. Yani bu, esas sıkıntı bence bu zaten. E, e, ben burada bir de şeyi de sor, sormak istiyorum. Yani spor gündeminde Burcu'nun da bize yolladığı metinde.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 transfer oldu. Onu da getiren Steven Gerrard işte Liverpool'un diğer başka bir efsanesi teknik direktör olarak geldi. Jordan Henderson hem dünya kupası zamanında hem de e, normalde e, LGBT haklarının savunucusu, her zaman onlara destek veren, attığı sosyal medya mesajlarıyla, yaptığı röportajlara destek veren bir e, sporcuydu. Fakat Suudi Arabistan'a transfer teklifini kabul etmesiyle ki Jordan Henderson 34 yaşında ve aldığı e, transfer bedeli de Liverpool'da aldığın 4 katı işte 12 milyon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 en konuşulabilecek örnek, Jordan Henderson'de ee, çoğu futbolcu e, çok astronomik miktarda işte Neymar'dan e, Karim Benzema'ya baktığımızda işte Ronaldo ya. yani e, bir futbolcunun e, 20 yıllık futbol kariyeri boyunca kazanamayacağım miktarda parayı bir sezonda e, ya da bir buçuk yılda kazanabileceği için açıkçası e, kabul edip biliyorlar ve herhangi bir sorgulama yapmıyorlar. Yani bilmiyorum ileriki yıllarda futbolcular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 aslında gördüğümüz net tablolar oluyor. Burada e... ben bir şey eklemek istiyorum. Aslında e, sıkıntı şu e, 2010 e, 10 yılında Katara Dünya Kupası verilirken oradaki insan hakları bir, e, e, yaşanan sıkıntı alabilme. Fakat kimse 2015-2016 yılına kadar The Guardian the Times e, raporlar yayınlanana kadar ağzını açıp konuşmadı. Çok önemli. Evet.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 organizasyon sahibi işte NBA'den, NL, NLB'den, NFL'den Donald Trump'ın seçim kampanyasına 1 milyon dolar bağışlamıştı ama yine kimse bu konuyu gündeme getirmedi. Çok önemli midir, değil midir? Bu kişiden kişiye bakış açısına göre değişebilir ama sonuç itibariyle Arsenal futbol takımında oynayan hiçbir oyuncu ki bunun içerisinde Afrika kökenli futbolcular da vardı Ruanda reklama taşımak ki şu anda da zannediyorsan bir diğer Premierlik ekibi Tottenham benzer bir reklam taşıyor. Kimse bunu sorgulamadı. Yine baktığımızda örneğin 2004 yılında Roman Abramovich Chelsea satın aldığında aslında Chelsea'yi kendi satın almak istememiş. Vladimir Putin gidip bir şekilde İngiliz Londra e, elit sosyetesine girmenin yolunu bul demiş ve o da gidip Chelsea satın almış ki bu geçen yıl çıkan e, Cat e, Captain Bolton'ın Putin's People, Putin'in İnsanları kitabında yazan bir anekdottu ki Abram, Abramovich'e yakın bir kişi e, bunu anlatmıştı Captain Bolton'a. Hani aslında baktığımızda spot washing'i hani sadece görünür olaylar üzerinden konuşuyoruz ama e, sporun e, her noktasında bir şekilde sport washing oluyor işte. Arsenal'ın evet. taşıdığı forma e, reklamından işte e, bir kulüp sahibinin yaptığı e, seçim e, bağışı da aslında baktığımızda sport washing içine giriyor. Evet, bisiklette de oluyor aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates adına işte Suudi Arabistan adına yarışan gibi Fransa bisiklet turunda ilk etabı kazanmıştı. Onu da Hı hı. Burcu evet. söylemişti zaten Formula 1'de aynı şey ee, bir de mesela şimdi yeni bir şey bu senin notlarından görüyorum Burcu Suudi yatırım fonunun Newcastle, Newcastle United alması bir anda ya. 270 <gülüyor> bin nüfuslu bir şehir takımının New, Newcastle United bir anda dünya basının gündemine oturdu diyorsun hı hı. aslında e, bu süreç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 Burcu Biterle spor gündemi. Spor gündemi de böylece sona erdi saat tam 10. Bir küçük ara vereceğiz ondan sonra da elimizde kalan bazı yorum ve. Haberleri de tekrar konuşmak üzere bir 15-20 dakika daha sizinle paylaşmak istediğimiz şeyler var. Özellikle de e, bilim insanı Peter Kalmas'ın in, Democracy Now!'da bugün Açık Radyo'da yayınlanan söyleşisi. E, yani 2023'ün selleri ve yangınları iklim acil, acil durumunun daha henüz başlangıcı olduğunu söyleyen çok çarpıcı ...özlü bir şeyini... ...konuşmamız çok iyi olur... ...dünyanın gidişatı hakkında... ...şimdi ara... Açık gazete... It's Only Make Believe... ...Conway Twitty'den dinlediğimiz bir şarkıydı... ...asıl adı... Lloyd Jenkins... ...ama her zaman sahne... ...ismi olarak Conway Twitty ...kullanıyor... ...bu önemli bir şarkıcı... ...ve... ...1 Eylül... 1933'te doğmuş yani 90 yaşında olacaktı tam bugün 90. yıl dönümü ama 1993'te 60 yaşında hayata veda etmişti. Çok en ünlü şarkılarından da bir tanesi pek çok ödülü olan her canlıda da söylemiş country başta olmak üzere rock, roll, rhythm ve blues ve pop dallarında bunun en ünlü şarkılarından birini çaldık. Yalancıktan inanma, inanmış gibi yapma yani biliyorum beni sevmiyorsun filan ama buna inanmak istiyorum. Yalancıktan inanıyorum. Tek hayatta istediğim bu diyor. Bunu her şeye uygulayabiliriz. Yani boşa çıkan aşklardan değil biraz önce sports washing diye konuştuğumuz şeyden de büyük bir, bir aldatmacanın hüküm sürdüğü, pek çok örneğinin bulunduğu şeyde sporda konuştuğumuz gibi. Yani özellikle de mesela çok, e, el İttifak Takımını yönetmek için Sezon başına 10 milyon dolar Ödenecek eski Liverpool oyuncusu Steven Gerrard işte Karim Benzema ve Angolo Kante ile takım kuracağını Açıklamış Ama Liverpool'un LGBTI artı Taraftar grubunun Tepkisi de kadınların ve LGBTİ artı bireylerin baskı altına alındığı ve dünyada ildam cezası sıralamasında düzenli olarak üst sıralarda yer alan bir rejimin sporla imaj düzeltme operasyonunda herhangi birinin çalışmayı düşünmesinden dehşete düşüyoruz ve endişe duyuyoruz demesi. İşte tam bir make believe yalancıktan yapma durumu var ve bu basında medyada kuvvetli. Kullanılıyor diyebiliriz. Şimdi biraz da e, programın başında söylediğimiz gibi Guardian, e, pardon e, şeyde Democracy Now! radyosunda Amy Goodman ben Nermin Şeyh'in e, çok önemli bulduğumuz bir mülakatı vardı. E, yayınlandı e, bu sabahta açık radyoda. Orada da şey soruyorlar yani bütün dünyanın ortalıktan kasıp kavrulduğu her şeyin ya, ya, çok korkunç yangınların bulunduğu e, Yunanistan'dan Avrupa'da Yunanistan'dan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Amerika'da Hawaii'de Maui'ye kadar uzanan ve işte geçen sene Pakistan'dan, bu sene Vermont'ta hiç görülmemiş sel felaketlerinin bulunduğu bir yerde durum neye doğru gidiyor ve bundan neden basın hiç bahsetmiyor konusuna geçildi. Biraz ona değinelim şimdi iklim aktivisti ve bilim insanı aynı zamanda kendisi yani şunu söylüyor çok önemli geçen yıl kendisi Amy Goodman soruyor kendisine neden geçen yıl J.P. Morgan Chase binasında Los Angeles'ta Kaliforniya'da kendini kilitledin kelepçeledin diye girişine e, bu iklim bilimi çalışmalarında ne bağlantısı olduğunu bize anlatır mısın diyorlar diyor ki yani kamuoyu diyor Peter Campbell's yeterince kavramıyor meseleyi benim fikriyatıma göre ne kadar büyük bir acil durum aciliyet durumu içinde olduğumuzu kavramıyor bu yani önümüzdeki yıllarda göreceğimiz çok daha korkunç şeylerin daha başı Diyor. Ve bana sorarsanız dehşet içindeyim diyor çocuklarım da var benim. Ve insanların bunun ne kadar geri döndürülmez, geri dönüşsüz olduğunu, bu, bunun etkilerinin, küresel iklim değişikliğinin farkında değiller. Bunu değiştiremeyiz artık, geri döndüremeyiz. Yani bu bir parkta çöplerin toplanması gibi değil. Bu gezegenin ne kadar ısınmasına daha ısınmasına yol açtığımız ve izin verdiğimiz e, meselesini de iyi kavrayamıyoruz. Bence bir bilim insanı olarak bunu söylüyorum. Çok çok uzun bir zaman sıcak kalacak yeni bir çağı olur mu olmaz mı bilinmez. Ve ben iklim bilimcilerinin kendim de dahil olmak üzere dünya siyasetçileri, liderler diyorlar kendilerine onlar tarafından 10 on yıllar boyunca ihmale uğramış olduğumu bunu kavramadıkları bu meseleyi kavramadıkları düşüncesindeyim diyor. Yani Başkan Biden nihayet kullanıyor bir insanları bu değişikliğini anlamayan kalmamıştır artık diye konuşurken. Tabii bu konuya değiniyor ama aynı zamanda Trump'ın eski kendisinden önceki başkan Trump'ın Yaptığından daha da hızlı kamu topraklarının e, petrole ve diğer e, fosil yakıtların aranmasına açıyor. E, mesela Alaska'daki Willow projesini yapıyor. Salkın Söyüt projesi diye söylediğimiz şeyi. Ya da Mountain Valley Pipeline diye yani işte dağ vadisi petrol boru hattını doğal ya da Virginia ve Batı Virginia eyaletlerinde onaylıyor doğalgaz. Yani doğalgaz boru hatlarını diyor. Yani bu sonuçta şöyle bir noktaya geliyoruz diye devam ediyor Peter Kalmus. Bütün bu zararların gördüğümüz şu anda gördüğümüz işte fırtınaların, hortumların bir yandan, sellerin bir yandan orman yangınlarının öte yandan hepsinin bir arada gördüğümüz şey işte Yunanistan, Mao'yı Vermont, Pakistan gibi şeylerin hepsini gördüğümüz giderek daha da artacağını görmezden geliyoruz. Daha da çok daha kötü olacak bunu biz yıllardan beri bütün bilim insanları ile beraber benim de aralarında bulunduğum söylediğimiz bir şey diyor. Ve bunlar lineer olmayan doğrusal olmayan değişiklikler. Yani çok hızlı bir şekilde değişiyorlar ve toplumla gayet karmaşık bir şekilde etkileşiyorlar ve sandığımızdan ve çok sayıda insanın sandığından çok daha kırılganız diyor ya da yakın zaman öncesine kadar sandığı, insanların sandığından çok daha kırılgan bir durumdayız ve sanki böyle e, yakında şeyler göreceğimizi de fark, yeni yeni fark ediyoruz ama çok daha net fark etmemiz lazım bölge boyunda sıcak dal boyunca sıcak dalların olacak ve yani önümüzdeki yıllarda sadece birkaç gün içinde bir milyon insanı öldürecek sıcak dalgalarının farkında değiliz henüz diyor. Ve orada da durmayacak. Maalesef asıl mesele orada. Gittikçe daha kötü olacak. Bunun ne kadar fosil yakıt yakmaya devam edersek, kömür, petrol, gaz daha da kötüye gideceği kesindir. Benim iki oğlum var ve yani Biden yönetiminin devam ettiği fosil yakıt yakmayı genişlettiği ve bizi daha büyük bu felaketin içine soktuğunu görünce kalbim kırılıyor. Yani bizi bundan çıkartmak yerine diyor. Yani kesinlikle derinlemesine Joe Biden ki demokrat ve en çok şimdiye kadar şey yapmış olan bu konuda çaba göstermiş olan başkanlardan biri hatta belki de birincisi tarihin kesinlikle yanlış derinlemesine yanlış tarafında diyor. Ve devam ediyor. Şimdi Ermin Şeyh de soruyor iklim acil durumu ilan edilse ne olurdu? Be, fosil yakıt endüstrisi burada ne rol oynuyor? diye sorunca da Peter Kamus şöyle bir cevap veriyor. Demokrasina'da evet burada pek çok sayıda soru var. şundan başlayayım yani kamuoyunun fosil yakıt endüstrisinin ve onun liderlerinin CEO'larının e, ve onların emrindeki lobicilerin 10 yıllardan beri yaklaşık yarım yüzyıldan beri 50 yıldan beri yalan söylemekte olduğunu kavramak zorundayız diyor. Bunun son derece iyi dokümantedir, belgelenmiştir diyor. Yani bayağı, iklim tarihçileri Naomi o Oren Oreskes Benfranta gibi iklim tarihçileri ya da Amy Westervelt gibi önemli gazetecilerin gayet iyi belgeledikleri yıllar içinde belgeledikleri bir durum var ortada. Yani çok net açık e, bir kanıt bütünlüğüne sahibiz. Fosil yakıt endüstrisi ve Amerikan Petrol Enstitüsü gibi, American API gibi, American Petroleum Institute gibi kuruluşların açıkçası düpedüz yalan söylüyorlar kamuoyuna ve kargaşa yayıyorlar diyor. Bilim konusunda bir kararsızlık vardır bilim insanları. işte iklim bilimcilerinin alarm çanlarını çalmasına karşı çıkan onların Onların söylediklerinde yalanlarla karışıklık var diyor ve bir Kalman şöyle de ekliyor. Milyarlarca dolarlar bu dezenformasyon ya da misinformation yanıltıcı haber kampanyalarında ve arkasından da politikacıları da resmen rüşvetle götürüyorlar. Milyarlar harcıyorlar diyor. Yani sanıyorum bir yıl önce New York Times gazetesinde mesela Joe Manchin'in çok fazla fosil yakıt endüstrisinden para aldığını ama yalnız onun değil de mesela Senatör Chuck Schumer'ın da bir tek seçim döneminde 300 bin dolar aldığını yani Mountain Valley Pipeline'ı yani Dağ Vadisi diye adlandırılan petrol boru hattından yararlanacak bir şirketin oradaki Petrol çıkaracak ya da gaz çıkaracak şirketin 300 bin dolarlık yardımından yararlandığını biliyoruz diyor. Yani yazdılar bunları gazeteler ama çok az yazıyorlar aslında. Yani bir çeşit David Bowie'nin The Man Who Sold The World. Yani dünyayı satan adam. Belki günün birinde açık radyoda onu da çalarız yakın zamanda. Yani dünyayı satan adam şarkısını hatırlatıyor diyor. Biden'ın kendisi de ilk ön seçimlerde kendi seçim kampanyasında çalışan petrolcüler vardı. Fosil yakıt endüstrisinde daha önce çalışmış insanlar oraya sızmıştı Biden'ın seçim kampanyasında diyor. Yani çok sayıda bağlantılar var ve bunlar gözden kaçıyor diyor. Ve problemin önemli bir kısmı da bu dünyanın en büyük en güçlü endüstrileri gezegen üstündeki en güçlü endüstrilere eğer sahibiz bazılarına hatta en büyük en güçlü endüstri değilse eğer diyor ve çok derin cepleri var yani bütün yani yılda trilyonlarca bir, bir trilyon dolardan daha fazla kar elde ettiklerini biliyorum diyor ve o bu devasa paranın küçük bir bölümünü de politikacıları etkilemek için kullanılıyor. Yani esas itibariyle bunu söyleyecek olursak legalize olmuş, hukuklaştırılmış, hukuk rüşvetten bahsediyoruz. Dolayısıyla da diye devam ediyor Peter Calmes iklim bilimci. Yani bir dezenformasyon kampanyası onun önemli parçasını yani kamuoyu neden bilmiyor bunları anlamıyor bir acil durum şu anda var ve kapıya dayanmış hatta kapıyı kırmış durumda olmasının ne kadar ciddi olduğunu anlamamasının kamuoyunun büyükçe bir bölümünün e, ana sebebi de bu dezenformasyon kampanyası büyük paralarla yürüttüğü yani New York Times ve başka yerlerde birçok hikaye eden e, anlatıldığını biliyorum iklim konusunda haber verildiğini e, hatta bu e, iklim felaketleri tek tek de onlara da yer verdiklerini biliyorum ama ana noktaları hikayede atlıyorlar diyor. Birincisi mesela diyor pasif bir şeyle konuşuyorlar. Yani e, pasif donda mesela dünya ısınıyor diyor. Hayır dünya ısınmıyor. Dünya ısıtılıyor fosil yakıt endüstrisi tarafından ama özneyi vermiyorlar diyor. Ve bunu fosil yakıt endüstrisi Aynı zamanda Büyük sahtekarlığıyla Ve Meşrulaştırılmış hukuk iyileştirilmiş Rüşvetiyle bunu yapıyor ve Dolayısıyla gazeteler Büyük medya organları bunu Bu bağlantıyı Kurmuyorlar diyor İkinci olarak Yakın gelecekte nereye doğru gideceğimiz Bağlantısını da katiyen kurmuyorlar Yani mesela korkunç büyük bir sıcak dalgası 2023'te oluyor. Bunun daha ileride ne kadar daha artacağı konusunda hiçbir bağlantı kurmuyor. Mesela 2028'de ya da 2032'de. İşte beni asıl korkutan da bu iklim değişikliği tarafından yani küresel ısıtmanın yarattığı iklim değişikliği beni asıl korkuya salan yanında bu. Bu bir trend diyor. Gelişme yolunda. Yani bazı yıllar Elbette öteki yıllardan doğal e, varyasyona rağmen değişkenliğe bağlı olarak daha serin, sıca daha soğuk geçebilir. Bu doğal e, değişkenliktir. Ama e, her yıl artmakta olduğunu net olarak söylemek lazım. Yani fizik, fizik Hiçbir şekilde tartışılacak bir şey değildir ki diyor yani diziyi de gayet iyi biliyoruz 50 yıldır bunun üzerinde çalışan insanlarız biz diyor bilimciler ve yani bütün bu kompleks insan sistemleriyle yani mesela bir yalnız şey değil tarım su sistemleri tarım sistemleri ve jeopolitik gibi karmaşık insan sistemleriyle bu fiziğin nasıl etkileşeceğini biz görebiliyoruz diyor. Bu çok önemli bir başka sorun. Yani karmaşık ilişkiler var ama muhakkak daha sıcak olacak. Daha sıcak, daha sıcak olacak ve bütün bu felaketleri gördüğümüz, yaşamakta olduğumuz felaketleri daha yoğun ve daha sık yaşayacağımız net olarak ortada diye konuşuyorlar. Yani o kadar çok mesela Florida. Ee, valisi Ron DeSantis'in iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu reddetmeleri ve biraz önce de e, sizin Öneğin bahsettiği Cumhuriyetçi sağcı adaylardan Ramaz Ramasvami'nin iklim değişikliğinin aslında bir sahtekarlık olduğunu söyleyen e, şeye e, söylemesine karşı DeSantis'te e, Katılıyor buna ve okul çocuklarına da öğretemeyiz yanlış şeyler öğretemeyiz diyorlar diyor bali değiştirdi bali olarak Florida'da da bu. işte bu diyor Amy Goodman'ın bu konudaki sorusuna da Peter Kalmus şöyle cevap veriyor yani son derece iğrenç geliyor bu bana diyor yani çocuk ilk okul çocukları okul çocukları bu bilimi bu koskoca adamlardan yüksek görevlerde siyaset görevlerinde bulunan e, insanlardan koca insanlardan çok daha iyi anlıyorlar. Ve ben de bir baba olarak bir vatandaş. Bu, bu konuda e, biraz araya girebilir miyim? Çünkü tabii. tam bu söylediği durumla ilgili Kalsaygan'ın 1970'lerde katıldığı bir söyleşisi vardı. Buna, evet. Bunu anlatıyor tam benzer bir şey söylemiş. Kanıt da diye çünkü Kalmus, Peter Kalmus hani atıyor mu acaba? Çocuklar daha çok ilgileniyor derken Kalsaygın işte sınıf sınıf dolaşıyor o dönem çok ünlü tabi yaptığı televizyon programı sebebiyle eğitim sistemimizde bir sorun var diyordu o söyleşisinde. İlkokulda okulda sınıflara girdiğinizde çocuklar her şeyi merak ediyorlar. Bilim onlar buna bilim demiyor ama çimenler neden yeşil? Güneş neden parlıyor? İşte okyanuslar niye mavi? Hep sürekli bunları soruyorlar diyordu. Yani bunların her birisi bilimsel yanıtlar olan bilimle ilgili. Aslında çevresindeki her şeyle ilgileniyorlar diyordu. Aynı çocuklara işte 5-6 yıl sonra ortaokulda tekrar girdiğinizde sınıflar sessiz artık hiçbir soru sormuyorlar diyordu. Dolayısıyla biz bu çocuklara her şeyi merak eden çocuklara bir şey yapıyoruz bu eğitim sisteminde. Yanlış bir şey yapıyoruz diyordu. Carl Sagan zaten bir mavi noktadan ibarettir diye dünyayı da anlatan gökbilimci en büyük hayranlık duyduğumuz insanlardan biri ben şahsen söylüyorum yani. Kozmos televizyon serisiyle zaten insanların bir kısmının bütün hayatında benim gibi değiştirenlerden bir tanesidir evet. televizyonda ve onun bir de başka bir iza var. Bir üniversitede yaptığı konuşmada madem sözünü açtığım bir cümlede onu ekleyeyim. E, tıpkı Peter Kalmas'ın şimdi söylediği gibi bundan 40 sene önce yaptığı televizyona çıkıp yaptığı konuşmada trilyon dolar rüşvet alıyorlar demişti ve büyük bir T harf ediyor. Milyar demiyorum, billion demiyorum. T diyordu. Diyorum demişti tabi 40 sene önce. Evet böyle işte ve sonuç olarak Peter Kalmus'u şeyi de anarak bu çok saygı değer gökbilimciyi de anarak Peter Kalmus'a dönüp son cümlesinde söyleyelim. Yani soru olarak demokrasinin ...ekibi... bir Amy Goodman yani şey soruyorlar. Ne alternatifler araştırılıyor fosil yakıtlar yerine diye sorunca tamam şöyle net olalım diyor. Yani daha önce de söylediğimiz gibi küresel ısıtmanın yüzde sekseni aşağı yukarı yüzde sekseni fosil yakıt yakmaktan kaynaklanıyor. Yani kömür, petrol ve gaz geri kalanı da endüstri, hayvancılık tarımı endüstrisinden diyor. Bu da muazzam bir şey tabii. Metan oluyor sera gaz olarak. Ama biz aslında bunun hiçbir şeyi durdurmayacağını biliyoruz. Çünkü eğer çözüm paketleri, fosil yakıtları hem de büyük bir hızla indirmek, kaldırmak olmadıkça... Onlar tamamen yani temelde çöp ve dünyayı yakıp yıkan unsurlar olduğunu bir kabul etmedikçe zaten hiçbir yere gidemeyiz. Dolayısıyla şimdi bir de şeye bakalım diyor sık sık üzerinde durduğumuz öde seninle de COP28 sürecini iklim zirvesi şu noktayı belirterek bitireyim. Bu mülakatı diyor COP28 ve diğer ondan önceki birkaç COP gibi iklim zirvesi gibi. Fosil yakıt endüstrisi en büyük delege grubunu gönderdi. İklim zirvelerinde fosil yakıtçılar dolaşıyor. Petrolcüler, kömürcüler ve gazcılar. Dolayısıyla bunun bir tek izahı var. Basit bir halk değişiğiyle söyleyelim. E, kümesin kontrolü, kümesin başında tilki var, çakal var. Dolayısıyla e, Tek yapacağımız iş fosil yakıtları derhal azaltmak başka hiçbir seçenek yok ve üstelik de yenilenebilir enerjiler çok daha ucuz şimdiden çok daha ucuz ve dolayısıyla bu politikaya yatırılan para her şeyi bloke ediyor ve bu bir numaralı şey bu para ikincisi de bu politikacıların bir kısmının koyu cehaleti diye bitiriyor. Evet bilim insanı Peter Calmes bu şeylerden korkunç fırtınalardan, kasırgalardan, sellerden, orman yangınlarından ve kuraklıktan böyle iklim acil durumunun daha başı olduğunu söylüyor ve çok daha kötü olacak. Tek yapılacak şey fosil yakıt şirketlerini durdurmak ve yerine yenilenebilir enerji gelmek diyen Yıllardan beri yazılarını okuduğumuz, paylaştığımız Peter Calmes böyle söylüyor. E bir son dakika haberi vereyim, öyle sonlandıralım. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden bir açıklama var. E, öğretim üyelerinin barışçıl eylemlerine disiplin soruşturması başlatmış Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü. E, şu ana kadar 13 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmasında gerekçi olarak eylemlerin kanuna aykırı ve üniversite işleyişinin bozucu nitelikte olduğu önemle sürülmüş ee, akademisyenlerse tabii ki buna itiraz eden bir kamuoyu açıklaması yaptılar daha ayrıntıları artık pazartesiye herhalde bir yılı geçen olur. eylemlerin e, kanla aykırılığını şimdi söylüyorlar öyle mi evet her gün her haftada her gün ve her evet. gün yapılan barışçıl sessiz 15 dakikalık öyle aralarında yapılan işte şey protestolur kast ediyoruz. Nasıl bir kanuna aykırı bilmiyoruz. Ana şey belki de. Peki e, bitiriyoruz, süremizi de doldurduk bu şekilde. Bu haftanın son açık gazetesi de bitti. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş, Özbay ve Andrei Grizcu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.